979'da vefat etmiştir öbür tarihlen 712'de doğup 795'te vefat etmiştir Malik bin Enes bin Almır'dır Medine'de doğdu ve öldü dedeler Yemen'den gelip Medine'ye yerleşmişlerdir Künyesi Ebu Abdullah Medine'de Hicri 93'de doğdu ve orada yetişti Rabia Türrey'den fıkıh ve ilim öğrendi Dini, dini ilimlerde o kadar derinleşti ki hadiste hüccet, fıkıhta imam oldu. Doğruyu söyler, Rabbından korkar, bidatlarla savaşır, haktan sapanlarla münakaşa ve mücadele ederdi. İmam Malik gök gözlü, çok geniş, başının tepe ve ön tarafından saçı dökülmüştü, başı büyüktü, güzel elbise giyer, ağır başlı, heybetli ve cömertti kendi malına ilim ehlini ortak ederdi olgun ve alçak gönüllüydü Allah Resulünü çok severdi abdestsiz hadis rivayet etmezdi İlmine güvenilir bilmediği bir mesele sorulursa bilmiyorum demekten çekinmezdi İttifakla Muatta'yı yazmıştır Muatta böylece İmam Mali'yi büyük güne kavuşturmuş namı her yere yayılmıştır İlminin nurunu parlatmaya devam etmiş, hadis ravilerinin öncüsü, fetva için bir dayanak olmuştur. İmam Malik Hicri 179 senesinde Medine'de vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Namaz vakitleri kitabı. 1. İbn Şihab ez-Zühri'den. Ömer ibn Abdülaziz bir gün ikindi namazını geciktirdi. O sırada huzura giren Urve bin Zübeyir onu uyarmak için şu hadisi nakletti. Küfe'de bir gün Mugire bin Şube ikindi namazını geciktirmişti. O sırada yanına girmiş olan Ebu Mus, Mesud el Ensari bunu neden yaptın Mugire? Hatırlamıyor musun? Bir gün Cibril gelmişti de öğlen namazını kılmıştı. Sonra Resulullah da Kılmıştı. Sonra ikindi namazını kıldı, Resulullah da kıldı. Sonra akşam namazını kıldı, Resulullah da kıldı. Daha sonra yatsı namazını kıldı, Resulullah da kıldı. Daha sonra da sabah namazını kıldı, Resulullah da kıldı. Ondan sonra da Cibril bunlarla emrolundun buyurdu demiştir. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz, ''Urve ne dediğini iyi düşün. Resulullah'a namaz vakitlerini bildiren Cibril miydi?'' diye sordu. de Beşir bin Ebu Mesud babasından böyle rivayet etti dedi. 2. Urve dedi ki, Ayşe bana Resulullah aleyhisselam ikindi namazını güneş henüz odamın duvarına yükselmeden kılardı.'' dedi. 3. Ata bin Yeser anlatıyor. Bir adam Resulullah'ın huzuruna girerek sabah namazının vaktini sordu. Resul-i Eklem sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Ertesi gün sabah namazını şafak atınca kıldı. Bir gün sonra da ortalık ağarınca kıldı. Daha sonra da sabah namazının vaktini soran nerede buyurdu? Adam benim ya Resulullah deyince bu iki vaktin arasındaki zamandır buyurdu. 4. Hazreti Ayşe'den Peygamber Ali aleyhisselam sabah namazını kıldıktan sonra kadınlar örtülerine bürünmüş olarak evlerine dönerlerken henüz karanlıktan tanınmıyorlardı 5 Ebu Hureyde'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş doğmadan namaz sabah namazının bir rekatına yetişebilen kimse sabah namazını kendi vaktinde kılmış olur güneş batmadan da ikindi namazının bir rekatına yetişebilen ikindiyi kendi vaktinde kılmış olur buyurdu 6 Abdullah bin Ömer'in azadlısı Nafi der ki Ömer bin el-Attab radiyallahu anhum valilere şunu yazdı Bana göre en önemli vazifeniz namazdır. Kim onu devam ederek vaktinde kılarsa dinini korumuş olur. Kim de namazlarını ihmal ederse diğer vazifelerini haliyle daha çok ihmal eder. Daha sonra da şunları yazdı. Röyle namazını bir şeyin gölgesi feyli zevalin dışında bir arşın oluşundan itibaren gölgeniz bir misli oluncaya kadar kılın. İkinci namazını henüz güneş yüksekte beyazken kılın. Namazdan sonra güneş batmadan önce bir atlının iki veya üç fersah gidebileceği kadar bir zaman olsun. Akşamı güneş batınca kılın, yatsıyı kırmızılığın, akşam şafağının kaybolmasından itibaren gecenin üçte birine kadar kılın. Yatsıyı kılmadan yatanların gözüne uyku girmesin, yatsıyı kılmadan yatanların gözüne uyku girmesin, yatsıyı kılmadan yatanların gözüne uyku girmesin, sabah namazını yıldızlar batmadan parlakken kılın buyurdu. 7 Ebu Suheyl rivayet eder. Hazreti Ömer Ebu Musa el-Eşari'ye şöyle yazdı. Öğlen namazını güneş tepeden dönünce zeval vaktini mütakip ikindiye güneş parlarken sararmadan akşamı güneş batınca kıl. Yatsıyı yatıncaya kadar geciktir. Sabah namazını yıldızlar henüz azalmadan parlakken kıl ve sabah namazında Mufassal sureden iki sure oku buyurdu. 8. Urve şöyle rivayet eder. Ömer bin el-Hattab Ebu Musa el-Eşari'ye şöyle yazdı. İkindi namazını güneş beyaz ve parlakken yani bir atlının akşama kadar Üç fersak gidebileceği kadar bir vakit varken kıl, yatsıyı gecenin üçlü birine kadar hatta gece yarısına kadar geciktirebilirsen ancak sakın gafillerden olmayasın. 9. Abdullah bin Rafi Ebu Hureyriye'ye namaz vakitlerini sordu. O da sana söyleyeyim. Öğle namazını gölgen boyunca olduğunda, ikindiği gölgen boyunun iki misli olduğunda, akşamı güneş batınca, Yatsiyi akşamla gecenin üçte biri arasında sabah namazını da henüz karanlıkken kıl dedi. 10 Enes bin Malik'ten ikindi namazını kılardık, cemaatten bazısı Amr bin Avf oğullarının yurduna gider, henüz onların ikindi namazı kılmakta olduklarını görürdü. 11 Enes bin Malik der ki, ikindi namazını kıldıktan sonra Kubaya giden kimse oraya vardığında güneş hala yüksekte bulunurdu. 12. Tabi'nden Kasım bin Muhammed der ki ashaba yetiştim. Onlar öğle namazını hava biraz serin serinleyince kılıyorlardı. 13. Ebu Suheyl babasının Malik'ten rivayet eder. Cuma günü Akıl bin Ebu Talib'in keçesi mescidin batı duvarının dibine konuyordu. Duvarın gölgesi keçeyi tamamen kaplayınca Hazreti Ömer gelip cuma namazını kıldırıyordu. Ebu e, Suheyl'in babası Malik devam ederek der ki Cuma namazından sonra gidip öğle uykusuna yatıyordu. 14 Ebu Selet'in ordu rivayet eder. Osman bin Affan Cuma namazını Medine'de ikindi namazını da Melel'de kıldı. İmam Malik der ki bu Cuma namazının zevaldan sonra ilk vaktinde hemen kılındığını ve suratlıca Melel'e gelindiğini ifade eder. 15 Ebu Hureyde'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namazın bir rekatına yetişen cemaata yetişmiş olur buyurdu. 16 Abdullah bin Ömer'den İmamla rükuya yetişemezsen secdiye de dolayısıyla da o rekata yetişememiş olursun. 17 Abdullah bin Ömer ve Zeyd bin Sabit'den Kim imamla rükuya yetişirse secdiye dolayısıyla o rekata yetişmiş olur derlerdi. Bu zayıf bir görüştür. 18. Ebu Hureyre der ki bir rekata yetişen secdeye namaza yetişmiş olur. Fatiha'yı kaçıran kimse ise kimse ise birçok hayrı kaçırmış olur. 19. Abdullah bin Ömer der ki güneşin dönmesi batıya doğru yönelmesidir. 20. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhüm der ki güneşin dönmesi gölgenin batıdan güneye dönmesidir. Gecenin karanlığı gecenin başlaması Ve karanlığın tamamen basmasıdır buyurdu. 21. Abdullah bin Ömer'in rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kaçıran kimse ailesini ve malını zayi etmiş gibidir buyurdu. 22. Yahya bin Said'den Ömer bin El-Hattab ikindi namazından dönerken namaza gelmeyen birine rastladı ve ikindi namazına niçin gelmedin dedi. Adam özür beyan etti. Bunun üzerine Hazreti Ömer de ziyandasın dedi. Yahya der ki İmam Malik ziyandasın ifadesini açıklamak üzere şöyle der. Her şeyin bir karşılığı ve ziyanı vardır denir. 23. İnsan namazı vaktinde de vakti geçmiş olarak da kılar. Vakti kaçmış namazı da ailesi Efratı ve malından daha üstün ve faziletlidir. Yahya'ya göre İmam Malik der ki seferde unutarak namazı geciktiren kimse vakit çıkmadan evine gelirse namazı tam kılar. Vakit çıktıktan sonra gelirse sefer namazı yani iki rekat olarak kılsın. Çünkü kazaya bıraktığı gibi kılar. Malik der ki memleketimizde Medine'de halkın ve ulemanın böyle yaptıklarını gördüm. Malik der ki şafak Akşam şafağı batı ufkundaki kırmızılıktır. Akşamdan sonra batıda gözüken kırmızılık kaybolduktan sonra akşam namazının vakti çıkmış, yatsının vakti girmiş olur. 24. Nafi rivayet eder. Abdullah bin Ömer'den. Abdullah bin Ömer bayıldı. Kendinden tamamen geçti. Ayıldıktan sonra da namazını kaza etmedi. İmam Malik der ki, kanaatime göre Allah bilir. Bütün vakit baygın kalmıştır. Sonra namaz vakti çıkmadan ayılan kimse mutlaka namazını kılmalıdır. 25. Said bin el Müseyyep rivayet eder. Ali Aleyhissalatü vesselam Hayber fethinden dönüşünde gece yola devam etti. Gecenin yarısından çoğu geçince biraz uyuyup dinlenmek için konakladı. Bilal'e uyuma bizi sabah namazına kaldır buyurdu ve uyudu Asap da uyudu Bilal bir süre bekledikten sonra sabaha karşı devesine dayandı gözleri uykuya daldı güneş doğup yüzlerine vuruncaya kadar ne Resulullah ne Bilal ne de Asap uyandı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birden heyecanla uyanınca Bilal ya Resulullah seni uyutan Allah beni de uyuttu dedi bunun üzerine Resulullah hareket emri verdi savaşçılar develerini kaldırıp yola düştüler biraz gittikten sonra Resulullah aleyhisselam Bilal'a emretti Bilal kahmet etti Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cemaata sabah namazını kıldırdı. Namazdan sonra da namazı unutup kılamayan onu hatırlayınca kılsın. Çünkü allah Teala kitabında beni hatırlayınca namaz kıl buyurur dedi. Taha 14. ayet. 26 Zeyd bin Eslem'den Ali aleyhissalatü vesselam bir gece Mekke yolunda konakladı. Kendilerini namaza kaldırması için de Bilal'ı vazifelendirdi ve uyudu. Asap da uyudu. Bir süre sonra Bilal da uyudu. Ancak güneş doğununca uyanabildiler. Uyanıp telaşa düşünce Ali Selatü vesselam hemen bineklere binmelerini, o vadiden çıkmalarını emretti ve bu vadide şeytan vardır buyurdu. Develerine ve atlarına bindiler. Vadiyi geçtikten sonra Resulullah Ali Selatü vesselam inmelerini ve abdest almalarını emretti. Bilal'a da ezan okumasını veya kamet getirmesini söyledi. Resulullah namazı kıldırdı, cemaate döndü. Korku ve heyecanlarını görünce onlara Ey insanlar! Şüphesiz ruhumuzu Allah aldı, bizi Allah uyuttu. Dileseydi ruhumuzu bize başka bir zamanda iade ederdi. Bizi daha erken uyandırırdı. Sizden kim kalır? yahut unutur da namazı kılamazsan uyanınca namazını vaktinde kıldığı gibi kılsın dedikten sonra Ebu Bekir'e dönerek Bilal namaz kılıyordu. Şeytan geldi onu yatırdı. Ninniyle uyutulan çocuk gibi onu uyuttu dedi. Daha sonra Hazreti Peygamber Bilal'ı çağırdı. Bilal, Resulullah'ın daha önceden Ebu Ebubekir'e haber verdiği şeylerin aynısını kendisine anlatınca Ebu Bekir gerçekten senin Allah'ın Resul olduğuna şahadet ederim dedi. 27 Ata bin Yesar'dan Ali sallallahu aleyhi ve selam, "Sıcağın şiddeti cehennemin nefesindendir. Sıcak şiddetlenince namazı biraz tehir edip hava biraz serinleyince kılın." dedi ve devam etti. "Cehennem Rab'buna şikayet ederek, "Ya Rabbi, ateşin birbirini yedi." dedi. "Rabbi de ona Senede iki nefes alma izni verdi. Bir nefes yazın, bir nefes kışın. 28 Ebuhureyriden. Ali sallallahu aleyhi ve selam sıcak şiddette olunca öğlen namazını biraz tehir edin. Serin vakte bırakın. Zira sıcağın şiddeti cehennemin nefesindendir buyurdu. Sonra şu hadisi zikretti. Cehennem Rabb'ına şikayette bulundu. O da senede iki nefes almasına izin verdi. Bir nefes kışın bir nefeste yazın. 29 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu ve sellem çok sıcakta namazı biraz tehir edin zira sıcaklığın şiddeti cehennemin nefesindendir. 30 Said bin el Müseyyeb'ten Ali sallallahu ve sellem şu bitkiden sarımsaktan yen mescitlerimize girip bizi sarımsak kokusuyla rahatsız etmesin buyurdu. İmam Malik Abdurrahman'dan rivayet eder. Salim bin Abdullah Namazda ağzını bir atkıyla ile kapatan birini görünce ağzını kapatan bu atkıyı sertçe çekip açardı. Taharet Temizlik Kitabı 1. Yahya el-Mazini aleyhissalatü vesselamın ashabından babası Abdullah bin Zeyd'e Resulullah'ın nasıl abdest aldığını bana gösterebilir misin deyince Abdullah evet dedi ve su isteyerek elinin üzerine su döktü. Ve burnuna üçer defa su verdikten sonra üç kere yüzünü yıkadı. Daha sonra dirseklerine kadar üçer defa kollarını yıkadı. Daha sonra da ıslak ellerini alnından arkaya doğru, arkadan da alnına doğru sürerek başını meshetti. Sonra da topuklarına kadar ayaklarını yıkadı. 2 Ebuhureyreden Ali sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri abdest aldığında burnuna su vererek iyice temizlesin. Taş ile taharetlenen taşı tek kullansın. 3- Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam abdest alan su ile burnunu iyice temizlesin taştan taharetlenen taşı tek kullansın buyurdu 4- İmam Malik der ki abdest alan bir avuç su ile hem mazmaza hem de istinşak yapsa caizdir 5- Said Bin Ebu Vakkas öldüğü gün Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman Hazreti Ayşe'nin yanına girdi. Abdest almak için su isteyince Hazreti Ayşe "Abdurrahman, abdest ağızlarını iyice yıka. Çünkü Resulullah Aleyhisselam abdest alırken kuru kalan topuklar ateşte yanacaktır." derken işittim dedi. 6. Abdurrahman. Ömer radıyallahu anh'un su ile taharetlendiğini işittim dedi. 7. Malike abdest alan adam unutarak mazmaza yapmadan önce yüzünü yıkasa yahut yüzünü yıkamadan kollarını yıkasa olur mu diye sorduklarında mazmaza yapmadan önce yüzünü yıkayan kimse mazmaza yapsın, yüzünü tekrar yıkamasın, yüzünü yıkamadan kollarını yıkayan abdest aldığı yerde veya yakınında ise yüzünü yıkasın, sonra kollarını tekrar yıkasın, böylece kolları yüzünden sonra yıkanmış olur diye cevap verdi. 8 Yahya demiştir ki Malik'e bir kimse abdest alırken unutup ağzına burnuna su vermeden namaz kılsa ne olur diye sordular. Malik de namazını iade etmesi gerekmez. Hatırlayınca mazmaza ve istinşak eder. Ancak namaz kılmayı istese de yeniden namaza başlamaz dedi. 9 Ebu Hureyre'den Ali Serati ve selam biriniz uykudan kalktığı vakit ellerini abdest suyuna sokmadan önce yıkasın. Çünkü uykuda elleri nereye dokunduğunu bilemez buyurdu. 10- Zeyd bin Eslem'den Ömer bin El-Hattab yatarak uyuyan kimse abdest alsın dedi. 11- İmam Malik der ki bize göre burun kanaması, bir yerden kan çıkması, yaradan irin akması abdesti bozmaz. Ancak önünden ve arkadan çıkan şey ve bir de uyumak abdesti bozar. Nafi der ki Abdullah bin Ömer oturarak uyur sonra da abdest almadan namaz kılardı. 12- Ebu Hüreyre'den Bir adam Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelerek Ya Resulullah biz denizde sefere çıkıyoruz. Yanımıza biraz su alıyoruz. Onunla abdest alsak içmeye kalmıyor. Deniz suyuyla ile abdest alabilir miyiz dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir buyurdu. 13- Kab kızı kepsi anlatıyor. Kayınpederim Ebu Kata de bize geldi. Ona abdest suyu döküyordum. O sırada bir kedi geldi, sudan içmek istedi. Ebu Kata de kedi sudan içinceye kadar kabı ona eğdirdi. Kendisine baktığımı görünce hayret mi ediyorsun yeğenim dedi. Ben de evet dedim. Bunun üzerine Ali sırat vesilem kedi pis değildir. Evinizde serbest dolaşır buyurdu. 14 Yahya bin Abdurrahman anlatıyor. Hazreti Ömer radiyallahu anh'un bir kafile ile sefere çıktı. Amr bin El-As da kafilede idi. Bir havuzun başına geldiler. Amr bin El-As havuzun sahibine bu havuzdan yırtıcı vahşi hayvanlar gelip içiyor mu diye sorunca Hazreti Ömer adama bu soruya cevap verme. Çünkü bu suya hayvanlar da gelir biz de geliriz dedi. 15. Abdullah bin Ömer'den Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında erkekler ve kadınlar beraber abdest alıyorlardı. Yani aynı kaptan abdest alıyorlardı. Yoksa namahrem kadınla erkek bir arada abdest alırlardı demek değildir. 16. Abdurrahman bin Avfoğlu İbrahim Ümmü Veled'e anlatıyor. Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi Ümmü Selemi'ye ben elbisenin etekleri uzun olan bir kadınım ve pis yerlerden geçiyorum dediğimde Ümmü Seleme'de aleyhissalatü vesselam kuru ve temiz yerler pis yerlere sürünüp kirlenen etekleri temizlenir şeklinde cevap verdi. 17 Malik'ten Rabia bin Abdurrahman'ın mescitte defalarca kusup abdestini tazelemeden namaz kıldığını gördü. İmam Mali'ye kusan bir kimsenin yeniden abdest alması gerekir mi diye sordular. O da yeniden abdest alması gerekmez. Ancak kustuğu için ağzını çalkalaması, yıkaması gerekir diye cevap verdi. 18. Nafi rivayet eder. Ömer bin Abdülaziz Said bin Yezit'in oğlunun cesedine koku sürdü ve onu taşıdı. Sonra mescide girdi. Daha sonra da abdestini tazelemeden namaz kıldı. İmam Maliye kusunca abdest bozulur mu diye sordular. O da hayır. Yalnız mazmaza eder, ağzını yıkar. Abdest alması gerekmez dedi. 19. Abdullah bin Abbas der ki, Resulullah Aleyhisselam koyunun pişmiş ömbüdünü yedi, abdestini tazelemeden namaz kıldı. 20. Süveyt bin Numan anlatıyor, Hayber savaşı senesinde Resulullah Aleyhisselam ile beraber çıkmıştım. Hayber'e yakın sahba denilen yere varınca Resulullah Aleyhisselam devesinden indi, ikindi namazını kıldırdı. Daha sonra azıkları istedi, yalnız kavut getirildiler. Emretti, kavutu çorba yattılar. Resulullah Aleyhisselam yedi, biz de yedik. Daha sonra da akşam namazına kalktı, mazmaza yaptı, biz de mazmaza yaptık. Sonra da abdestini tazelemeden namaz kıldırdı. 21. Abdullah bin Hudeyr oğlu Rabia der ki, Hazreti Ömer ile birlikte akşam yemeği yedim, yemekten sonra namazı kıldı, yeniden abdest almadı. 22. Eban bin Osman der ki Osman bin Affan ekmek ve et yedikten sonra mazmaza yaptı. Ağzını yıkadı. Ellerini yıkadı. Ve elleriyle yüzünü sıvazladı. Daha sonra da namaz kıldı. Fakat yeniden abdest almadı. 23. Yahya bin Said Abdullah bin Amr bin Rabiyaya. Bir adam namaz kılmak için abdest aldıktan sonra ateşte pişen bir yemeği yese tekrar abdest alması gerekir mi diye sordu. Abdullah da Babamı gördüm, abdest aldıktan sonra ateşte pişen yemeği yiyor, tekrar abdest almıyordu diye cevap verdi. 24- Cabir bin Abdullah'tan El Ensari der ki, Ebu Bekir es-Sıddık'ı gördüm, et yedikten sonra yeniden abdest almadan namaz kıldı. 25- Muhammed bin el-Münke'dir anlatıyor. Resulullah aleyhisselam yemeğe davet edildi. Kendisine et ve ekmek getirildi. Bunlardan yedikten sonra abdest aldı namaz kıldı. Daha sonra yemeğin kalan kısmını getirdiler. Ondan yedikten sonra yeniden abdest almadan namaz kıldı. 26. Abdurrahman bin Yezid el-Ensar anlatıyor. Enes bin Malik Irak'tan gelmişti. Ebu Talha ve Ubey bin Ka'ap yanına gittiler. Enes onlara ateşte pişmiş yemekler çıkardı yediler. Yemekten sonra Enes kalkıp abdest alınca Ebu Talha ve Ubey bin Ka'ap bu ne ya Enes yoksa Iraklıların adeti mi deyince Enes keşke yapmasaydım dedi. Ebu Talha ve Ubey bin Ka'ap kalktılar yeniden abdest almadan namaz kıldılar. 27 Urveden. Resulullah Aleyhisselam'a istincağı sorduklarında üç taş bulamaz mısınız diye cevap verdi. 28 Ebu Hureydeden. Ali Selamı ve Selam mezarlığa gittiğinde Esselamu Aleyküm ey mazarlıkta yatan müminler. Allah dilerse biz de sizlere kavuşacağız dedi. Ve devamla kardeşlerimizi görmeyi çok isterdim deyince asap. ''Ya Resulullah biz kardeşlerin değil miyiz?'' dediler. Resulullah ''Hayır sizler aynı zamanda ashabımsınız. Kardeşlerim henüz gelmediler. Ben onları ahirette havzın başında bekleyeceğim.'' buyurdu. Ashab-ı kiram ''Ya Resulullah ümmetinden senden sonra gelecekleri nasıl tanıyacaksın?'' deyince ''Söyleyin bir adamın siyah atlar arasında alnı ve üç ayağı beyaz bir atı olsa onu tanımaz mı?'' dedi. Onlar ''Evet ya Resulullah.'' cevabını verdiler. Hazreti Peygamber işte onlar kıyamet gününde dünyadayken aldıkları abdestlerden dolayı alımları nur gibi parlayarak gelirler. Ben daha önceden gidip kendilerini havzun başında bekleyeceğim. O kimseler havzımdan sahipsiz develer gibi kovulmazlar. Onlara hey gelin gelin gelin diye seslenirim. O sırada bunlar senden sonra dinlerinde çok şey değiştiler. Değiştirdiler denilir. Ben de öyleyse benden uzak olsunlar, uzak olsunlar, uzak olsunlar derim buyurdu. 29 Hazreti Osman'ın azatlısı Hümran anlatıyor. Osman bin Affan radıyallahu anhum sekide oturuyordu. O sırada müezzin gelip ikindi namazı vaktinin geldiğini haber verince hemen su istedi abdest aldı. Sonra vallahi size bir hadis söyleyeceğim eğer Allah'ın kitabında olmasa söylemezdim dedi. Daha sonra şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim buyurdular ki her kim ağzalarını iyice yıkayarak abdest alır, namaz kılarsa o namazıyla sonraki kılacağı namazı arasında işlediği günahları mutlaka affolunur. İmam Malik der ki, Hazret Osman'ın kastettiği ayet şudur sanırım. Günün iki tarafında ve gecenin ilk saatinde namazı hakkıyla kılın. Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir. Bu düşünenlere bir öğüttür. Hud 114. Ayet 30. Abdullah el Sunabihi radiyallahu anhundan ve vesselam buyurdular ki mümin bir kimse abdest alırken mazmaza edince ağzından günahları çıkar burnunu yıkayınca burnundan günahları çıkar yüzünü yıkayınca yüzünden ve hatta göz kapaklarının altından günahları çıkar ellerini yıkadığı vakit ellerinden günahları dökülür hatta tırnaklarının altından çıkar başını mesledince başından hatta kulaklarından günahları çıkar. Ayaklarını yıkayınca da ayaklarından hatta ayak tırnaklarının altından günahları çıkar. Daha sonra mescide gidip namaz kılışı ecrini ve günahlarının affını artırır buyurdu. 31. Ebü Hureydeden, Ali sallallahu aleyhi sallam buyurdular ki, bir Müslüman abdest alırken yüzünü yıkayınca yüzünden akan su ile beraber gözleriyle işlediği Bütün günahları dökülür. Elleri yıkadığı zaman elleriyle işlemiş olduğu günahları su ile beraber ellerinden dökülür. Ayaklarını yıkayınca ayaklarıyla giderek işlediği günahları su ile beraber ve suyun son damlasıyla çıkar. Böylece bütün günahlarından temizlenmiş olur. 32 Enes bin Malik'ten Bir gün ikindi namazı yaklaşmıştı. İnsanlar abdest almak için su arıyorlar bulamıyorlardı. O sırada Resulullah'a bir kapta su getirdiler. Hazreti Peygamber elini kabın içine koydu. Sonra ashabına o kaptan abdest almalarını emretti. Enes der ki suyu görüyordum. Resul eklemlerin parnakları arasında kaynıyordu. Bütün insanlar ondan abdest aldılar. 33 Ebu Hüreyre'den Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra namaza çıkarsa... Mescide gidinceye kadar o kimse namazda sayılır. Her iki adamının birinden bir sevap kazanır, diğeriyle bir günahı affolunur. Sizden herhangi biriniz kâhmet edildiğini işitince koşmasın. Çünkü en çok sevap kazanan, evi camiden en uzak olanınızdır. Dinleyenlerin için ey Ebu Hureyre deyince, Ebu Hureyre daha çok adım atıldığı için diye cevap verdi. 34. Yahya bin Said'den. Said bin el-Müseyyeb'e büyük abdestten sonra su ile taharetlenmenin hükmü sorulunca o ancak kadınların taharetlenmesidir diye cevap verdi. 35. Ebu Hüreyde'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köpek herhangi birinizin kabından su içer veya bir şey yerse o kabı yedi kez yıkayın buyurdu. 36. İmam Malik'e şu hadis rivayet edildi. Ali Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki doğru ve dürüst yaşayın. Her şeyi yapamazsınız. İyi ve yararlı ameller işleyin. Amellerinizin en hayırlısı namazdır. Abdesti ancak kâmil mümin muhafaza edebilir. 37. Nafi der ki, Abdullah bin Ömer iki parnağını ıslatır, kulaklarını mes ederdi. 38. İmam Malik'e rivayet edilen hadiste, Cabir bin Abdullah el-Ensari, Sarım üzerine meshedilir mi diye sorduklarında Cabir su ile saçlar meshedilmeden caiz olmaz diye cevap verdi. 39 Hişam bin Urve der ki Ebu Urve bin Zubeyr sarığını çıkarır başını meshederdi. 40 Nafi der ki Abdullah bin Ömer'in hanımı Ebu Ubeyd'in kızı Safiye'yi başörtüsünü çıkarıp su ile başını meshederken gördüm imam maliye sarığın ve başörtüsünün üzerine mez edilir mi diye sorulduğunda erkeğin sarığın üzerine kadının başörtüsünün üzerine mez etmeler caiz olmaz başlarının üzerine mez etsinler diye cevap verdi 41 mugirebin şubeden Tebuk savaşında Resulullah Aleyhisselam abdest bozmak için gitti. Ben de abdest suyunu hazırladım. Gelince ellerine su döktüm, yüzünü yıkadı. Kollarını yıkamak için cübbesinin kollarını sıvamak istedi. Dar olduğu için kollarını sıvayamayınca ellerini cübbenin kollarından çıkardı. Kollarını dirseklerine kadar yıkadı. Sonra başına ve ayağındaki meslerin üzerine mest etti. Resulullah Aleyhisselam namaz kılmaya geldiğinde Abdurrahman bin Avf cemaata imam olmuş namazın bir rekatını kıldırmıştı. Resul eklem kalan bir rekatını cemaatla kıldı. Abdurrahman selam verince cemaat telaşlandı. Resulullah'ın selam namazı bitirdikten sonra ashabına dönerek iyi yaptınız dedi. 42 Nafi ve Abdullah bin Dinar rivayet ediyor. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah Küfe valisi Saad bin Ebû Vakkas'ın yanına gitti. Abdullah Saad'ın mesken üzerine mest ettiğini görünce bunu hoş görmedi. Bunun üzerine Saad Abdullah'a Baban Ömer'in yanına gidince ona sor dedi. Abdullah Medine'ye gitti fakat meslerin üzerine mesletmenin hükmünü sormayı unuttu. Bilahare küfe valisi Saad Medine'ye geldiğinde Abdullah'a babana sordun mu dedi. Abdullah hayır dedi. Bunun üzerine Abdullah babasına sorunca Ömer abdestliyken meslerini giydikten sonra tekrar abdest alırken onların üzerine meslet dedi. Abdullah Abdest bozduktan sonra da mı? Deyince Ömer, evet abdest bozduktan sonra da dedi. 43- Nafiden Abdullah bin Ömer pazardaydı. Ufak su döktükten sonra abdest aldı. Yüzünü yıkadı. Kollarını dirseklerine kadar yıkadı ve başını mest etti. Daha sonra camiye gitti. Kendisini cenaze namazı kıldırmak için çağırdılar. Meslemin üzerine mest sonra cenaze namazını kıldırdı. 44- Hurkayş oğlu Abdurrahman oğlu Said anlatıyor. Enes bin Malik'i Kuba'ya geldiğinde gördüm. Küçük abdestini bozdu. Daha sonra abdest almak için su getirdiler. Abdest aldı. Yüzünü yıkadı. Dirseklerine kadar kollarını yıkadı. Başına ve meslerinin üzerine mesletti. Sonra da mescide girdi namazı kıldı. Yahya der ki İmam Mali'ye sordular. Bir adam abdest aldıktan sonra abdest bozup meslerini çıkarsa tekrar giyse yeniden abdest alırken onlar üzerine meslet edebilir mi? İmam Malik mestlerini çıkarsın ayaklarını yıkasın ancak ayaklarını yıkayarak abdest aldıktan sonra mestlerini giyen kimse onların üzerine mest edebilir. Abdest alırken ayaklarını yıkamadan mestlerini giyen kimse mest edemez dedi. 45. Hişam bin Urve der ki babamı mestlerin üzerine mest ederken gördüm. Mestlerin üzerine mest ediyordu içini mest etmiyordu. İmam Malik İbn Şihab'a mestler üzerine nasıl mest edilir diye sorulunca i̇bn Şihab bir elimi mestin altına soktu öbürüyle mestin üzerine mest etti. İmam Malik der ki İbn-i Şihab'tan işittiğim görüş bu hususta en çok hoşuma gidenidir. 46. Nafi der ki Abdullah bin Ömer'in namazda burnu kanayınca gider yeniden abdest alır gelir sonra konuşmadan namazını tamamlardı. 47. İmam Mali'ye göre şöyle rivayet edildi. Abdullah bin Abbas namazda burnu kanayınca namazdan çıkar, kanını yıkadıktan sonra tekrar dönüp namazını tamamlardı. 48. Abdullah bin Kuseyid el-Elleysi Yezid anlatıyor. Said bin el-Müseyyep namaz kılarken burnu kanadı. Hemen resul Ekrem'in zevcesi Ümmü Seleme'nin odasına gitti. Getirilen su ile abdest aldıktan sonra döndü namazını kaldığı yerden. Tamamladı. 49. Abdurrahman bin Harmele el-Estem'i der ki, Said bin el-Müseyyeb'i gördüm, burnu kanıyordu. Çıkan kan, parnaklarını kırmızılaştırıyor. Daha sonra da abdest almadan namaz kılıyordu. 50. Abdurrahman bin el-Mücebber e, der ki, Abdullah'ın oğlu Salim'i burnundan kan akarken gördüm. Hatta kan, parnaklarını kırmızıya boyuyordu. Burnunu oluşturuyor. Daha sonra da abdest almadan namazını kılıyordu. 51. Mahrema oğlu El Misfer anlatıyor. Vurulduğu gece Hazreti Ömer'in yanında yanına gittim. Onu sabah namazına kaldırdım. Uyanınca Hazreti Ömer, evet namazı terk eden kimsenin İslam'dan nasibi yoktur dedi ve yarasından kanlar akarak namazını kıldı. 52 Yahya bin Said der ki Said bin El Müseyyeb'e Burnu kanayıp da kan kesilmeyen kimse hakkında görüşün nedir denildiğinde Said başıyla ima ederek çok hafif öne eğilerek namazını kılmasına uygun görüyorum dedi. 53 El Mikdat bin El Esved şöyle anlattı. Ali bin Ebu Talip zevcesine yaklaşınca kendisinden meyze akan bir kimsenin ne yapması gerektiğini Resulullah Aleyhisselam'a sormamı emretti. Ve Resulullah Aleyhisselam'ın kızı Fatıma zevcem olduğu için ona ben sormaya utanıyorum dedi. Bunu Aleyhisselatü Vesselam'a sorduğumda sizden kim böyle bir şeyin farkında olursa cinsi organını yıkasın, namaz abdesti gibi abdest alsın buyurdu. 54 Zeyt babası İslam'dan şöyle dediğini nakletmiştir. Ömer İbnül Haddab, bazen kendimden boncuk yuvarlanır gibi mezi aktığını hissediyorum. Sizden kim böyle bir şeyin farkında olursa cinsi organını yıkasın, namaz abdesti gibi abdest alsın dedi. 55. Abdullah bin Ayyaş'ın azaltısı Cündüp'ten. Abdullah bin Ömer'e Ömer meziyi sordum. Mezi geldiği zaman cinsi organını yıka, namaz abdesti gibi abdest al dedi. 56. Said bin el Müseyyep'ten. Namaz kılarken yaşlık hissediyorum. Böyle hallerde namazı bozayım mı diye soran bir adama bacağımın üzerine aksa bile namazımı bitirene kadar hiçbir şey yapmam diye cevap verdi. 57. oğlu el Salt der ki Süleyman bin Yesara, aklını hissettiğim ıslaklığı sorduğumda elbisenin altına biraz su serp ve onu unut içinden vesveseyi at diye cevap verdi. 58 Urve bin Ez-Zubeyr anlatıyor. Mervan bin El Hakem'in yanına girdim. Onunla abdesti bozan şeyleri konuştuk. Bu arada Mervan cinsel organla dokunmanın abdest dokunanın abdesti bozulur deyince bunu bilmiyorum dedim. Mervan bunu bana Safranın kızı Büşra söyledi. O da Resulullah Aleyhisselam'ın herhangi biriniz cinsel organla dokunursa abdest altın buyururken duymuş dedi. 59 Saad bin Wakasın oğlu Musaf anlatıyor. Babam sahada Musafı tutuyordu. Bir ara kaşındım. Bunu gören Saad, yoksa cinsi uzuna mı dokundun dedi. Ben de evet dedim. Bunun üzerine Saad kalk abdest al dedi. Ben de kalktım, abdest alıp geldim. 60 Nafiden Abdullah bin Ömer'in sizden biri cinsi uzuna dokunduğunda abdest alması abdestini yenilemesi vacip olur dediğini rivayet etti. 61 Hişam babası Urve'den şöyle rivayet etti. Urve kim cinsi uzuna dokunursa abdest alması vacip olur dedi. 62 Salim şöyle dedi. Babam Abdullah bin Ömer gusül ettikten sonra abdest aldığını görünce ona gusül abdest yerine geçmez mi dedim. Evet geçer ama bazen cinsi uzuma dokunuyorum da o zaman abdest alıyorum dedi. 63 Salim bin Abdullah şöyle anlattı. Bir yolculukta babam Abdullah bin Ömer'le beraberdim. Bir gün güneş doğduktan sonra abdest alıp namaz kıldığını görünce ona böyle bir zamanda namaz kılmazdın dedim. O da sabah namazı için abdest aldıktan sonra cinsi uzuma dokunmuştum. Daha sonra yeniden abdest almayı unuttum. Namazı kıldım. İşte şimdi abdest aldım. Tekdir namazı tekrar kıldım dedi. 64 Salim babası Abdullah bin Ömer'den Abdullah şöyle derdi, erkeğin hanımını öpmesi ve eliyle ona dokunması meseden sayılır, dokunmaktır yani. Bu yüzden kim hanımını öper yahut eliyle ona dokunursa abdest alması gerekir buyurmuştur. 65 Abdullah bin Mesud'dan, erkeğin karısını öpmesi abdesti bozar derdi. 66 İbn Şihab şöyle derdi. Erkeğin karısı öp, karısını öpmesi abdesti bozar. Nafi der ki İmam Malik bu duyduğum en güzel sözdü derdi. 67 Müminlerin annesi Ayşe'den Hazreti Peygamber'in gusül edişini anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam cünüplükten dolayı gusül ederken önce ellerini yıkar. Namaz abdesti gibi abdest aldıktan sonra parmakları ile saçların kökünü köküne suyu iyice yedirirdi. Daha sonra başına üç defa su döker. Sonra da su dökerek bütün vücudunu yıkardı. 68 Hazreti Ayşe'den Ali Aleyhisselatü Vesselam bir farak dolusu su ile gusül ederdi dedi. 69 Nafi'den Abdullah bin Ömer Cünüp olduktan sonra gusledeceği zaman önce sağ eline su döker ellerini yıkar sonra tenasül uvzunu yıkardı. Ağzına ve burnuna su verdikten sonra suyu gözlerine serperek yüzünü yıkar sonra sağ sonra da sol kolunu yıkardı. Başını yıkadıktan sonra da üzerine su dökünerek bütün vücudunu yıkardı. 70. İmam Malik'e nakledildiğine göre Hazreti Ayşe'ye kadınların nasıl gusül edecekleri sorulduğunda başına üç kez su döker ve elleriyle saçların dibini iyice ovalar dedi. 71 Said bin el-Müseyyep şöyle divayet etti. Ömer bin el-Hattab, Osman bin Affan ve Hazreti Ayşe cinsi münasebette erkeğin cinsi organının sünnet kısmı, kadının organına girince gusül vacip olur derlerdi. 72 Ebu Seleme bin Abdurrahman bin Alf der ki, Resulullah Aleyhisselam'ın zevcesi Ayşe'den gusülü gerektiren şeyi sordum. Şöyle cevap verdi. Senin halin neye benzer biliyor musun ey Ebu Seleme? Civciv misalidir. Tavukların sesini işitir, o da onlarla birlikte seslenir. Erkeğin cinsi organının sünnet kısmı, kadının cinsi organına girince kusül vacip olur. 73 Said bin el-Müseyyep'ten Ebu Musa el-Eşari aleyhissalatü vesselamın zevcesi Hz. Ayşe'ye giderek ona Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabının bir mesele hususunda ihtilaf etmeleri bana ağır geliyor. Onu sana sormaya da çekiniyorum dedi. O da Nedir o mesele çekinme annene sorabileceğin şeyleri bana da sor deyince insan zevcesiyle cinsi münasebette bulunurken bazen halsizleşiyor ama boşalamıyor dedim. Bunun üzerine erkeğin cinsi organının sünnet kısmı kadının cinsi organına girince boşalma olmasa da gusül vacip olur dedi. Ben de bunu artık senden sonra kimseye sormayacağım dedim. 74 Osman bin Affan'ın azaltısı Abdullah bin Ka'ap ab anlatıyor. Lebit el-Ensari'nin oğlu Mahmud Zeyd bin Sabi'de sordu. İnsan eşiyle birleşirken halsizleşiyor, gevşiyor, boşalamıyor. Gusül gerekir mi deyince Zeyd radıyallahu anhum gusül eder dedi. Mahmud, Ubey bin Ka'ab bu hallerde gusül gerekmez görüşündeydi deyince Zeyd Ubey bin Ka'ab ölmeden önce bu görüşünden döndü dedi. 75 Nafi der ki Abdullah bin Ömer erkeğin cinsi organının sünnet kısmı kadının cinsi organına girince gusül vacip olur derdi. 76 Abdullah bin Ömer der ki: Babam Ömer bin el Hattat Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellema gece cünüp olduğunu söyledi. O da cinsi uğzunu yıkayıp abdest olduktan sonra uyuyu buyurdu. 77 Hişam'ın babası Urve Ayşe'nin şöyle dediğini rivayet etti: Sizden kim sevcesiyle münasebette bulunduktan sonra gusül yapmadan uyumak isterse namaz abdesti gibi abdest almadan uyumasın. 78. Nafi der ki, Abdullah bin Ömer, cünüp iken uyumak yahut yemek yemek istediğinde yüzünü ve dirseklerine kadar kollarını yıkar, başını mest eder, sonra yemek yer yahut uyurdu. 79. Ata bin Yesar şöyle rivayet etti. Resulullah Aleyhisselam bir namazda tekbir aldıktan sonra eliyle bekleyin işareti vererek gitti. Biraz sonra üzerinde yıkandığını gösteren su belirtileri olarak geldi. 80. Zübeyr bin Salt anlatıyor. Ömer bin El Hattab bile Cürefe gitmiştim. Elbisesine baktı, ihtilam rüyada boşalma olduğunu anladı. Yıkanmadan da namaz kılmıştı. Bunun üzerine Ömer, vallahi ihtilam olmuşum, farkında olmamışım. Gusül etmeden de namaz kıldım dedi. Hemen gusül etti. Elbisesinde gördüğü meni yıkadı. Görmediği yerine de su serpti. Güneş biraz yükseldikten sonra ezan okudu. Yahut kamet etti. Namazı tekrar kıldı. 81 Süleyman Bin Yeser anlatıyor. Ömer Bin El-Hattab cemaate sabah namazını kıldırdıktan sonra Jürüfteki arazisine gitti. Orada elbisesinde meni görünce insanların idaresini üzerime aldığımdan beri sık sık ihtilam oluyorum dedi. Hemen gusletti. Elbisesine bulaşan meniyi yıkadı ve güneş doğduktan sonra namazı iade etti. 82 Süleyman Bin Yeser'dan Ömer Bin Hattab. Cemaate sabah namazını kıldırdı. Sonra vakit kaybetmeden Cüruf'taki arazisine gitti. Orada elbisesine baktığında ihtilam olduğunu anladı ve et yediğimiz zaman damarlar gevşiyor dedi. Hemen gusletti, elbisesindeki pisliği yıkadı, namazını iade etti, yeniden kıldı. 83 Hatip Abdurrahman oğlu Abdurrahmanoğlu Yahya anlatıyor. Ömer bin El Hattab ile beraber umreye gidiyordum. Kafilede Amr bin Elas da vardı. Hazreti Ömer bir müddet gittikten sonra konakladığı yerde ihtilam olmuş. Sabah da yaklaşmıştı. Kafilede yıkanmak için su bulamadı. Hemen yola çıktı. Suya varınca elbisesindeki meni yıkamaya koyuldu. Ortalık ağarmıştı. Bunu gören Amr Ömer'e Yanımızda fazla elbise var elbiseni değiştir de yıkarsın deyince Ömer yazıklar olsun sana ey Amur. Sen yedek elbise bulabiliyorsun ama herkes bulabilir mi? Eğer ben dediğini yapar da elbisemi değiştirirsem adet olur. Böyle yapmadan elbisemde bulaşık gördüğüm yeri yıkar görmediğim yere su serperim dedi. İmam Malik rüyasında ihtinam olduğunu hatırlamayan elbisesinde meni gören ve ne zaman olduğunu da bilemeyen kimse hakkında der ki Son uykusunda ihtilam olmuş gibi gusletsin. Uyandıktan sonra namaz kılmışsa, guslettikten sonra namazını iade etsin. Çünkü insan bazen ihtilam olur, meni göremez. Bazen meni görür, ihtilam olduğunun farkında olamaz. Elbisesinde meni gören kimseye gördüğü vakit gusül vacip olur. Zira Hazreti Ömer son uykudan sonraki namazı iade etmiş, ondan önceki namazları iade etmemiştir. 84 Urve bin Zübeyr'den. Ümmü Seleym Resulullah'a Kadınlar da erkekler gibi rüyalarında ihtilam olduklarını görüyorlar. Gusletmeleri gerekir mi deyince Resulullah Aleyhisselam evet gusletsin buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ayşe Ümmü Süleyme ne diyorsun kadın hiç onun menisi göre, görebilir mi dedi. Resulullah Aleyhisselam da Ayşe'ye Allah hayırını versin. O zaman çocuk anasına nasıl benziyor buyurdu. 85 Resulullah'ın zevcesi Ümmü Selem anlatıyor. Ebu Talha el-Ensar'ın zevcesi Ümmü Süleym Resulullah'ın huzuruna gelerek Ya Resulullah Allah gerçeği öğrenme hususunda utanmayı emretmez. Kadın da ihtilam olursa busul etmesi gerekir mi diye sorunca Resulullah Aleyhisselam evet suyu meni gördüğün vakit buyurdu. 86 Nafi'den Abdullah bin Ömer aybaşı halinde yahut cünüp değilse Kadının başkasından artık suyla ile gusül etmesinde beis yoktur derdi. 87 Nafi'den Abdullah bin Ömer cünüpken terler sonra aynı elbiseyle namaz kılardı. 88 Nafi'den Abdullah bin Ömer'in cariyeleri aybaşı halindeyken onun ayaklarını yıkar ve seccadelerini verirlerdi. İmam Malik'e zevcileri ve cariyeleri olan bir adam gusül etmeden hepsi birleşme yapabilir mi diye sorduklarında İmam Malik, Arada gusül etmeden iki cariyesiyle birleşmesi caizdir. Hür kadınlara gelince bir zevcesiyle birleşme yapan adamın gusül etmeden diğer zevcesiyle birleşme yapması mekruhtur. Ama bir cariyesiyle birleşme edip cünüp iken diğer cariyesiyle birleşme caizdir diye cevap verdi. 89 Müminlerin Annesi Hazreti Ayşe anlatıyor Resulullah Aleyhisselam ile beraber bir sefere çıkmıştık Beyda'ya yahut Zatül Ceyşe Varınca kolyem koptu Düştü Resulullah kolyemi aramak için Orada konakladı Ashab da onunla konakladı Orada su yoktu yanlarında da su yoktu Ashab Ebu Bekir'e Sıddık'a gelerek Ayşe'nin yaptığını görüyor musun Susuz yerde Resulullahı ashabı durdurdu Yanlarında su da yok dediler Ayşe der ki Resulullah başını dizime koymuş Uyumuştu O sırada Ebu Bekir gelerek Resulullah'ı ve ashabı susuz yerde durdurdun. Yanlarında su da yok diye darıldı ve bana çıkıştı eliyle böğrüme vurmaya başladı. Resulullah'ın başı dizim olduğu için kımıldayamadım. Susuz yerde Resulullah sabaha kadar uyudu. Bu sırada allah Teala teyemmüm ayetini indirdi. Bunun üzerine Usaid bin Hudayr bu ilk bereketiniz iyiliğe yol açışınız değil ey Ebu Bekir ailesi dedi. Bindiğim deveyi kaldırdığımda kolyeyi altında bulduk. 90 Nafi'den Abdullah bin Ömer'le beraber Cüruf'tan geliyordu. Mirbede ulaşınca Abdullah bin İt'den indi, yerde teyemmüm etti. Yüzünü ve dirseklerine kadar iki kolunu mesdetti, sonra namaz kıldı. 91 Nafi der ki Abdullah bin Ömer teyemmüm ederken dirseklerine kadar meshederdi. İmam maliye teyemmüm nasıl olur ve nereye kadar meshedilir diye soruldu. O da elleri bir kez yüzü için Yere vurur, yüzüne mesheder, bir de kollar için vurur. kolların dirseklerine kadar mesheder diye cevap verdi. 92 Abdurrahman bin Harmel'den bir adam Sait bin Müseyyeb'e cünüp olan bir kimse teyemmüm ettikten sonra suya kavuşursa ne yapar diye sordu. Sait de suya kavuştuğu vakit sonraki namazlar için etmesi gerekir dedi. 93 Zeyd bin Eslem'den bir adam Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e Zevcem aybaşıyken bana onun nesi helal olur diye sordu. Ali sallallahu aleyhi ve sellem de etekliğini bağlasın, donunun uçkurunu bağlasın, yahut kilotunu giysin, yukarısıyla istediğini yaparsın buyurdu. 94. Rabia bin Ebu Abdurrahman'dan, aleyhissalatü vesselam ile yatakta yatarken üzerinde sadece elbisesi vardı. Hazreti Ayşe birden kalkınca Resulullah aleyhissalatü vesselam ona neyin var galiba aybaşı oldun dedi. Ayşe de evet deyince Ali aleyhissalatü vesselam etekliğini, izarını giyin yatağına gir buyurdu. 95. Nafi şöyle anlattı. Ubeydullah bin Abdullah bin Ömer Nafi'yi Ayşe'ye göndererek ona insan aybaşı olan zevcesiyle kucaklaşabilir mi diye sormasını söyledi. Nafi sorunca Hazreti Ayşe de belden aşağısına etekliğini giysin sonra isterse onunla kucaklaşsın dedi. 96 İmam Malik rivayet eder. Salim bin Abdullah ve Süleyman bin Yesar'dan. Hayızdan temizlenen kadın gusletmeden koca sonunla cinsi münasebette bulunabilir mi diye sorulduğunda hayır gusül edinceye kadar bu iş yapılamaz derdi. 97 Müminlerin annesi Hazreti Ayşe'nin Azatlısı Ümmü Alkam anlatıyor. Kadınlar sarımtırak hayız kanı ve pamuğu kutuya koyar Hazreti Ayşe'ye gönderirler ve ona artık namaz kılabilir miyiz diye sorarlar. Ayşe de onlara acele etmeyin. Ben beyazı aktığını görünceye kadar bekleyin derdi. Hazreti Ayşe beyaz görününceye kadar sözüyle hayızdan temizlenmelerini kastediyor. 98 Abdullah bin Ebu Bekir Halasından o da Zeyd bin Sabit'in kızından rivayet eder. Kadınlar gece yarısı kandil isteyerek haizden temizlendiklerine bakarlar. Zeyd'in kızı da bunları kınar ve eskiden kadınlar bunu yapmazdı derdi. 99 İmam Maliye hayızdan temizlenen kadın su bulamazsa teyemim edebilir mi diye sorduklarında evet teyemim etsin. Onun hali cünüp kimseninki gibidir. Su bulamayınca teyemim eder buyurdu. 100- İmam Malik rivayet eder. Ali ve Vesselam'ın zevcesi Hazreti Ayşe, kan gören hamile kadın namazı bırakır derdi. 101- İmam Malik, İbn-i Şehab'a hayız kanı gören hamile kadının durumu hakkında sordu, da namazı kılmaz dedi. 102- Hazreti Ayşe'den, ben aybaşı iken Resulullah Aleyhisselam'ın başını tarardım. 103- Ebu Bekir Es-Sıddık'ın kızı Esma'dan, bir kadın Ali ve Vesselam'a, Bizden birimizin elbisesine hayız kanı bulaşırsa ne yapar diye sordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da birimizin elbisesine hayız kanı bulaşırsa su ile ovalayarak o bölümü yıkasın sonra bu elbiseyle namazı kılsın buyurdu. 104. Resulullah'ın zevcesi Hazreti Ayşe anlattı. Ebu Huşeyf'in kızı Fatıma Ya Resulullah temizlenemiyorum. Hayız kanım kesilmiyor. Namazı bırakayım mı diye sordu. Resulü Aleyhisselam da o damardan gelen normal kandır. Hayız kanı değildir. Adet başlayınca namazı bırak. Hayız günlerin bitince kanı yıka namazı kıl buyurdu. 105 Resul Ekrem'in zevcesi Ümmü Selemeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında hayız kanı kesilmeyen bir kadın vardı. Bunu onun adına Resulullah aleyhisselam'dan sorunca bu hastalığa yakalanmadan önce ayda kaç gün ve kaç gece adet görüyor idiyse her ay o kadar namazı bıraksın. O kadar gün geçince gusletsin ve avret yerine bez, pamuk koysun sonra namazını kılsın buyurdu. 106 Ebu Selemen'in kızı Zeynep anlattı. Abdurrahman bin Avf'ın zevcesi Cahış kızı Zeynep, istihaze olduğu hastalık kanı gördüğü vakit gusleder namazını kılardı. 107. Ebu Bekir bin Abdurrahman'ın azatlısı Sümeyit'ten. Kaka bin Hakim ve Zeyd bin Eslem, Sümeyyi Said bin Müseyyep'ten istihaze olan kadın hükmünü sormak için gönderdiler. Sümeyyi sorunca Said adet aybaşı günleri bitince gusleder. Öbür adet gününe kadar her namaz vakti için yeniden evet. abdest alır. Eğer kan fazlalaşırsa aret yerine berz koyar diye cevap verdi. 108. Hişam babası Urve'den. Müstehaza hastalık kanı gören. Yalnız bir defa gust eder sonra her namaz vakti için yeniden abdest alır. 109. Hazreti Ayşe'den. Aleyhisselatü Vesselam'ın kucağına bir bebek verdiler. Elbisesine çiş yaptı. Hazreti Peygamber su istedi ve suyu çişten ıslatan yere serpti. 110. Misakı 110. Mihsan'ın kızı Ümmü Kays'tan. Henüz yemek yemeyen çocuğumu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a götürdüm. Kucağına oturttu. O da elbisesine çiş yaptı. Bunun üzerine Resul-i su istedi. Islak yere su serpti. Fakat ovalayarak yıkamadı. 111 Yahya bin Said anlatıyor. Bir bedevi Mescid-i Nebevi'ye girdi. Küçük su dökmek için etekliklerini kaldırdı. Bunu gören cemaat bağırdı. Sesler yükselince aleyhissalatü vesselam ona dokunmayın buyurdu. Onlar da dokunmadılar. Bedevi küçük abdestini yaptıktan sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam bir kova su istedi. Bedevinin abdest bozduğu yere döktü. 112 Abdullah bin Dinar'dan. Abdullah bin Ömer'i ayakta küçük abdest bozarken gördüm. 113 İbn-i Sebbak'tan, Aleyhisselatü Vesselam'ı bir cuma günü, ey cemaat-ı Müslümün, Allah bugünü bayram kıldı, o halde gusledin, yanında koku olan kimsenin onu sürünmesinde sakınca yoktur, misvak kullanmayı ihmal etmeyin buyurdu. 114 Ebu Hureyre'den, Aleyhisselatü Vesselam, ümmetime zorluk vermeyeceğimden korkmasaydım mutlaka misvak kullanmalarını emrederdim buyurdu. 115 Ebu Hureyre'den ümmetime zorluk çıkacağından korkmasaydı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her abdest alırken misvak kullanmalarını emrederdi. Namaz kitabı 1. Yahya bin Said anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam cemaatin namaza toplanmaları için iki tahta alıp birbirine vurulmasını istemişti. O günlerde Abdullah bin Zeyd el-Hensari rüyasında iki tahta gördü. Bunlar Resulullah Aleyhisselam'ın istediği tahtalara benziyor dedi. Kendisine namaz için ezan okumaz mısınız denildi. Uyanınca Aleyhisselatü Vesselam'a gelip rüyasını anlattığında Resulullah Aleyhisselam ezan okunmasını emretti. 2- Ebu Said El-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam ezanı işitince müezzinin dediklerini siz de aynen söyleyin buyurdu. 3- Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki İnsanlar ezandaki ve birinci saftaki fazileti bilselerdi, ezan okumak ve ilk safta bulunmak için kura çekmekten başka imkan da olmasaydı mutlaka kura çekerlerdi. Eğer namazı erken gelmenin faziletini bilselerdi, erken gelmek için yarışırlardı. Yatsı ve sabah namazlarının ecir ve sevabını bilselerdi, sürünerek de olsa onlara gelirlerdi. 4. Ebu Hüreyre'den Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu Khamet edilince koşarak namaza gelmeyin ona ağır ağır gelin yetişebildiğiniz zekatları imamla kılın yetişemediğinizi kendiniz tamamlayın çünkü siz namaza yöneldiğiniz sürece namazda sayılırsınız 5. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa el Ensari babası Abdullah'dan Ebu Said el Hudri bana şöyle söyledi Görüyorum ki koyunu ve kırı çok seviyorsun. Kırda koyunlarının yanında olduğum vakit namaz için yüksek sesle ezan oku. Zira aleyhissalatü vesselamdan işittim şöyle buyurdu. Müezzinin sesini işiten cin, insan ve her şey kıyamet günü ona şahitlik eder. 6. Ebu Hüreyre'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ezan okunurken, Şeytan yellene yellene ezanı işitemeyeceği yere kadar kaçar. Ezan bitince geri gelir. Kıyamet getirilirken yine kaçar. Bitince tekrar döner. Hatta namaz kılanın kalbine kadar girip filan şeyi hatırla filan şeyi hatırla diyerek ona akla gelmedik şeyleri hatırlatarak kaç rekat kıldığını unutturacak derecede onu şaşırtır. 7 saat Es-Saidin oğlu Sehid der ki İki vakitte göklerin kapıları açılır. Dua edenlerin çoğunun duası kabul olunur. Ezan okunurken ve Allah'ın dini uğrunda savaşırken. İmam Malik'e cuma günü vakit girmeden ezan okumak caiz midir diye sorduklarında hayır. Günahsız evvelden dönünce ezan okunur diye cevap verdi. İmam Malik ezan ve kamette kelimelerin ikişer defa tekrarlanması, kamet edilince cemaatin ne zaman kalkması gerektiği sorulunca, Ezan ve kâhmet hakkında Medine'lilerden gördüğümden başka bir şey duymadım. Kâhmet kelimelerde tekrarlanmaz, birer defa söylenir. Medine ülemasının devamlı yaptıkları budur. 8. İmam Malik'ten şöyle rivayet edilir. Müezzin Hazreti Ömer'e gelerek kendisini sabah namazına çağıracaktı. Uyuduğunu görünce, Esselatu hayrun minen nev namaz uykudan hayırlıdır dedi. Bunu işiten Ömer bu sözü sabah namazı ezanına ilave etmesini emretti. 9. İmam Malik Nafi'den şöyle rivayet eder. Abdullah bin Ömer Baki'de ezan işitince hızla mescide gitti. 10. Nafi der ki rüzgarlı ve soğuk bir gecede Abdullah bin Ömer ezan okuyarak namazınızı yükünüzün yanında kılın diye seslendi. Daha sonra Resulullah Aleyhisselam müezzinine soğuk ve yağmurlu gecelerde namazınızı yüklerinizin yanında kılın diye seslenmesini emrederdi dedi. 11. Nafi şöyle rivayet etti. Abdullah bin Ömer yolculukta sabah yalnız sabah namazında ezan okur ve kahmet eder. Diğer vakitlerde yalnız kahmet getirirdi ve ezan cemaatla namaz kılınınca gerekir derdi. 12. Hişam bin Urve şöyle rivayet eder. Babam bana seferde olduğun zaman istersen ezan okur ve kâhmet getirirsin. istersen ezan okumaz yalnız kâhmet getirirsin derdi. <gülüyor> 13. Said bin el-Müseyyep'ten şöyle rivayet edildi. Kırda namaz kılan kimsenin sağında bir melek ve solunda bir melek onunla beraber kılarlar. Ezan okur, kâhmet eder yahut yalnız kâhmet eder. Namaz kılarsa arkasında dağlar kadar meleklerde namaz kılar. Sevabını kendisine bağışlarlar buyurdu. 14 Abdullah bin Ömer Resulahın şöyle buyurdu: rivayet etti. Bilal ezanı şafaktan önce okur. İbni Ümmü Mekdum ikinci ezanı okuyuncaya kadar sahur yemeğini yiyin ve için. 15 Salim bin Abdullah'dan. Ali sallallahu aleyhi ve selam. Bilal ezanı erken okuyor. İbni Ümmü Mekdum ezan okuyuncaya kadar sahur yemeğini yiyin ve için buyurdu. 16 Abdullah bin Ömer'den. Ali sallatü vesselam namaza dururken ellerini kulakların hizasına kadar kaldırırdı. Başını rükudan kaldırınca da ellerini kaldırır ve sema Allahül Rabben Rabbena alekel derdi. Secdeye varırken ve secdeden kalkarken ellerini kaldırmazdı. 17 Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali şöyle rivayet eder. Ali sallatü vesselam namazda ruku ve secdeye eğilirken ve secdeden kalkarken tekbir alırdı. Allah'ın rahmetine kavuşuncaya kadar namazı hep böyle kıldı. 18. Süleyman bin Yeser, Resulullah'ın tekbir alırken ellerini kaldırdığını rivayet etti. 19. Ebu Seleme bin Abdurrahman bin Avf der ki Ebu Hureyre bize namaz kıldırır. Eğilirken ve doğrulurken tekbir alırdı. Namazdan sonra vallahi namazı Resulullah'ın namazına en çok benzeyen benim derdi. 20. Salim der ki Abdullah bin Ömer namazda eğilirken ve doğrulurken tekbir alırdı. Nafi der ki Abdullah Bin Ömer namaza dururken ellerini omuzları izahasına, rüküden doğurulurken omuzlarının biraz aşağısına kadar kaldırırdı. 21. Kaysan oğlu Vehib der ki, Abdullah oğlu Cabir bize namazda tekbir almayı öğretir, eğilirken ve doğurulurken tekbir almamızı emrederdi. 22 İmam Malik der ki İbn Şihab kişi cemaatla kılınan namazın bir rekatına ulaşır da iftidah tekbirine niyet ederek bir tekbir alırsa cemaata yetişmiş olur derdi 23 Mutim oğlu Cübeyr'den Aleyhisselatü Vesselam'ın akşam namazında Tur suresini okuduğunu işittim dedi 24 Abdullah bin Abbas der ki Vel mürselat Urfen Mürselat suresini okuyordum bunu işiten Anam Haris kızı Ümmül Fadıl ''Oğlum bu sureyi okumakla bana Resulullah'ın akşam namazında okuduğu son işittiğim sureyi hatırlattın.'' dedi. 25 Ebu Abdullah es Sunabih'i anlatıyor. Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti zamanında Medine'ye gittim. Arkasında akşam namazını kıldım. İlk iki rekatında Fatiha ile birer kısa sure okudu. Üçüncü rekatına kalkınca elbisen elbisesini ona yaklaştım. Fatiha ile Rabbena la tuzi gulubena badeis hedeydana ve heplena min nedunke rahmeten inneke entel vehhab. Ayetini okuduğunu işittim. Aleman 8. ayeti. 26. Nafi der ki Abdullah bin Ömer yalnız namaz kılarken. Ya Aleykümselam. <gülüyor> Namazlarda 4 rekatta Fatiha ve Kur'an'dan bir sure okurdu. Bazen de farz namazların birer rekatında 2 veya 3 sure okurdu. 27 Berabe bin Azib'den Ali sallallahu aleyhi ve selam ile beraber yatsı namazını kıldım. Namazda Vettini suresini okudu. 28 Ali bin Ebu Talib'den Ali sallallahu aleyhi ve selam erkeklere ipek elbise giymeyi, altın yüzük takınmayı ve rukuda Kur'an okumayı yasak etti. 29 El Beya'd'den WhatsApp'tan bazıları yüksek sesle okuyarak namaz kılıyorlardı. Yanlarına gelen Ali sallallahu aleyhi ve selam şöyle buyurdu. Namaz kılan kimse Rabbine niyaz etmekte ve Rabbinin huzurundadır. Kur'an'ı yüksek sesle okuyarak birbirinizin huzurunu bozmayın. 30- Enes İbni Malik'ten Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın arkalarında namaz kıldım. Bunlardan hiçbiri namaza başladıklarında besmeleyi açıktan okumuyorlardı. 31- Ebu Suheyl babası Malik'ten Ömer bin El-Hattab namaz kılarken kıraatını Ebu Cehim'in El-Berat'taki evinin yanında işitiyorduk. 32. Nafi der ki Abdullah bin Ömer cehri açıktan okunan namazlarda imama yetişemediği rekatları kılarken cehri okurdu. 33. Hişam babası Urbeden, Ebu Bekir radıyallahu anhım sabah namazını kıldı iki rekatta Bakara suresini okudu. 34. Ur ve Amr bin Rabi'ye oğlu Abdullah şöyle dediğini rivayet eder. Hazret Ömer'in arkasında sabah namazını kıldık. Namazda ağır ağır Yusuf ve Hac surelerini okudu. Urve der ki Abdullah'a o halde Ömer şafak atınca kalkıyor dedim. O da evet dedi. 35. Umeyr oğlu Furafisa el Hanefi der ki Yusuf suresini Hazreti Osman'ın sabah namazında çok çok okumasından ezberledim. 36. Nafi der ki Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah seferde nam sabah namazında mufassal surelerin ilk onundan okuyor. Her rekatta Fatiha ile bir sure okuyordu. 37. Kureyz oğlu Amr'ın azatlısı Ebu Said'ten Ali sallallahu namaz kılan Ka'b oğlu Ubey'e seslendi. Namazı bitirince camiden çıkmak üzere olan Ali sallallahu yetişti. Hazreti Peygamber Ubey'in elini tuttu ve şöyle buyurdu. Allah'ın Ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne de Kur'an'da benzerini indirmediği surenin önemini öğrenmeden mescitten çıkmamanı istiyorum. Ubey der ki bunu işitince onu öğrenmem için adımlarımı yavaşlattıktan sonra ya Resulullah bana vaat ettiğin sureyi öğret dedim. Resulullah namaza başlayınca ne okursun buyurdu ben de Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayıp Fatiha'yı sonuna kadar okudum. Bitirince Ali aleyhissalatü vesselam, işte bana verilen Kur'an-ı Azim'in en yüce suresi budur, bu sure yedi ayettir buyurdu. 38. Cabirol Abdullah der ki, bir kimse namazda Fatih'e okumazsa namaz kılmamış olur. Ancak imamın arkasında kılıyorsa okumayabilir, bu zayıftır. 39. Hişan bin Zuhren Nazatlı kölesi Ebu Sahip der ki, Ebu Ali Hureyla'dan aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu işittim. Bir kimse namaz kılarken namazda Fatiha okumazsa o namaz eksiktir. O namaz eksiktir. O namaz eksiktir. Tamam değildir. Ebu Said devam ederek der ki: Bunu işitince Ebu Hureyre'ye ya Ebu Hureyre bazen imamın arkasında kılıyorum. O zaman da Fatiha okuyacak mıyım? Deyince Ebu Hureyre kolumu sıktı. Sonra şöyle dedi: Ey İranlı. O zaman da Fatiha'yı sessiz okusun. Çünkü ben Resulullah'tan işittim. Yüce Allah buyurur. Namazı kulumla aramda ikiye paylaştırdım. Yarısı benim, yarısı kulumundur. Kuluma istediği verilecektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'yı okuyun dedi ve şöyle devam etti. <gülüyor> Kul Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyince Yüce Allah kulum bana hamd etti der. Kul er Rahim deyince Allah kulum bana sena etti der. Kul Melike Yevmiddin deyince Allah kulum beni övdü ve bana tazim etti der. Kul Iyyâken abudu ve iyyâken estain deyince Allah bu ayet kulumla aramdadır. Kuluma istediği verilecektir der. Kul ihdinas sırata'l-mustakim sırata'l-lezine enamte aleyhim gayril alehim, aleyhim veleddalin Amin deyince Allah bu ayetler kuluma aittir. Kuluma istediği verilecektir der. 40 Nişan babası Urve'den rivayet ederek der ki babam cemaatla namaz kılarken imamın cehri açıktan okumadığı vakitlerde Fatih'e ve Zamnu Sure'yi okurdu. 41. Ebu Abdurrahman oğlu Rabia der ki Muhammed oğlu Kasım imamın arkasındayken onun sesli okumadığı yerlerde okurdu. 42. Rumanoğlu Yezid der ki oğlu Nafi imamın arkasında cehri okunmayan yerlerde okurdu 43 Nafi der ki Abdullah bin Ömer imama uyanlar Kur'an okur mu diye soranlara sizden biri imamın arkasında kıldığı vakit imamın okuması kafidir yalnız kılınca okusun diye cevap verdi Nafi der ki Abdullah bin Ömer imamın arkasında Kur'an okumazdı 44 Ebu Hureydeden, Ali sallallahu aleyhi ve sallam kıyıata açıktan yaptığı bir namazı kıldırdıktan sonra cemaate dönerek namazda benimle beraber sizden Kur'an okuyan oldu mu dedi. Cemaattan biri ben okudum ya Resulullah deyince ben de neden Kur'an okurken huzursuz ediliyorum diyordum buyurdu. Bu ihbar üzerine ashab Resulullah'ın sesli okuduğu namazlarda Kur'an okumaya son verdiler. Ebu Hureyir radıyallahu anhum şöyle buyurdu: Ali sallallahu aleyhi ve sallam İmam amin deyince siz de amin deyin. Çünkü kimin amin demesi meleklerin amin demesine rastlarsa onun geçmiş günahları affolunur buyurdu. 45 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle rivayet şöyle dedi İmam Fatih'e okurken gayril mağdubi aleyhum velad dalin deyince amin deyin. Çünkü kimin amin demesi meleklerin amin demesine rastlarsa geçmiş günahları affolunur. 46 Ebu Hureyre'den. Ali selatü vesselam şöyle buyurdu. Sizden biri amin deyince Gökte melekler de amin derler. İki amin değiş birbirine rastlayınca kulun geçmiş günahları affolunur. 47 Ebu Hureyre'den. Ali selatü vesselam "İmam sema Allahu limen hamide. Allah kendini öven kişiyi duyar." deyince Allahümme rabbena lekel hamd." Allah'ım Rabbimiz ham sana ektirdiğiniz kimin bu sözü meleklerinkine rastlarsa geçmiş günahları affolunur 48 Abdurrahman oğlu Ali el muavi der ki namazda çakıl taşlarıyla oynuyordum bunu gören Abdullah bin Ömer Namazda Resulullah'ın yaptığı gibi yap dedi. Resulullah nasıl yapardı dedim. Resulullah namazda tahiyyata oturunca sağ elini sağ uyluğunun üzerine koyar. Parnaklarını yumar. Şehadet parnağı ile işaret eder. Sol elini de sol uyluğunun üzerine koyardı dedi. 49 Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah... Dinar oğlu Abdullah'a şunları anlattı. Namaz kılıyordum. Yanımda da bir adam kılıyordu. Dördüncü rekatta tahiyyata oturunca bağdaş kurdu. Namazı bitirince niçin böyle oturdun deyince adam sen de böyle yapıyorsun dedi. Bunun üzerine Abdullah ben özürlüyüm. Ayaklarımdan rahatsızım dedi. Elli 50... Hakim oğlu Mugire der ki Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah iki secdede de ayaklarının altını yere yaslayıp dizlerini bükerek oturuyordu. Namazdan sonra Mugren için böyle yaptığını sorunca Abdullah namazda böyle oturmak sünnet değildir. Ben ayağım rahatsız olduğu için böyle oturuyorum dedi. 51. Abdullah bin Ömer'in oğlu Abdullah anlatır. Babam Abdullah namazda bağdaş kurup oturuyordu. Ben de öyle yaptım. O zaman henüz gençtim. Babam Abdullah öyle oturma. Namazda sünnet olan oturma sağ ayağını dikip sol ayağın üzerine oturmaktır dedi. Ben de sen bağdaş kurup oturuyorsun deyince ayaklarım beni taşımıyor dedi. 52 Saad oğlu, oğlu Yahya der ki Muhammed oğlu Kasım bize tahiyat sırasında nasıl oturulacağını öğretti. Sa ayağını dikti, sol ayağını yatırdı. Sol uyluğunun üzerine oturdu. Ayağının üzerine oturmadı. Daha sonra böyle oturmayı bana Hazreti Ömer'in torunu Abdullah öğretti. Babası Abdullah'ın da böyle oturduğunu söyledi dedi. 53. Abdülkadir oğlu Abdurrahman der ki: Ömer bin el hattabı minberde cemaate teşehhüdü şöyle söyler öğretirken işittim. Ettehiyyatillahi <gülüyor> ez lillahi et-tayyibatu es-salawatu lillahi es-salamu alayka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh es-salamu alayna wa ala salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh 44 Nafi Abdullah bin Ömer'in teşehhüdü şöyle okuduğunu rivayet etti Bismillahirrahmanirrahim lillahi ves-salawatu Bismillahirrahmanirrahim. Ez-zakira zakiya tilahi. Essalamu alannabi wa rahmatullah wa barakatuh. Essalamu aleyna wa ala ibadillahis salihin. şehittu enna ilaha illallah, şehittu enna Muhammeden rasulullah. Bunu ilk oturmada okur. Teşehhüdden sonra istediği duayı okurdu. İkinci oturuşunda yine önce teşehhüd okur, sonra dua eder teşekkürdü, tahiyat okuyip, salam vermek istedi vakit, es-salamu ala nabiyyi varahmatullah ve barakat es-salamu alayne wa la ibadil lahi salihin der, sonra imam sağında ise ona salam verilmiş gibi es-salamu alaykum diye sağına salam verir, sonra da solundaki kendisine dönerek salam verirse o da salam verirken niyete direk soluna salam verirdi. 55 56 Kasım bin Muhammad, Ali salat ve selamın zevcesi Ayşe'nin teşehhütü şöyle okuduğunu rivayet etti. Ettehiyyatu ettehiyatu es-salavatu ez lillahi eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü en abduhu ve rasulu. Esselamu aleyke eyyühen wa ve rahmatullah ve barakatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Esselamu aleykum. 57 Ebu Hureyre der ki namazda başını imamdan önce kaldırıp indirenin alnı kakülü şeytanın elindedir. Yani başını kaldırıp ve indiren şeytana uymuş olur buyurdu. İmam Malik der ki ruku ve secdede imamı beklemeden kendi kendine başını kaldıran kimse hakkında bu konuda sünnet olan ruku ve secdeye geri dönmesidir. O halde imamı beklemez bu bir hatadır. Çünkü Ali aleyhissalatü vesselam imam kendisine uyurması için imam kılınmıştır. Mutlaka imama uyun ona muhalefet etmeyin buyurmuştur. 58 Ebu Hureyri'den aleyhissalatü vesselam 4 rekatlı namazda 2 rekatta selam verdi. Züleyde din Ya Resulullah namaz mı kısaldı yoksa unuttun mu dedi. Bunun üzerine cemaate dönerek Züleyde'nin dediği doğru mu deyince evet dediler. Bunun üzerine Ali İsraatü vesselam iki rekat daha kıldıktan sonra selam verdi. Sonra tekbir alarak her zamanki secdesi gibi yahut daha uzun sehiv secdesi yaptı. Başını kaldırıp tekrar kıl aldık. Tekbir aldıktan sonra tekrar secde yaptı. Sonra başını kaldırdı. 59 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve selam ikindi namazını kılarken iki rekatta selamlardı. Bunun üzerine Zul yedeyin kalktı ya Resulullah namaz mı kısaldı yoksa unuttun da mı iki rekatta selam verdin deyince bunların hiçbiri olmadı demesinin üzerine ya Resulullah mutlaka biri olmuştur deyince Ali aleyhissalatü vesselam cemaata dönerek zul yedeyin doğru mu söyledi dedi Asap da evet deyince Ali aleyhissalatü vesselam kalktı kalan iki rekatta kıldı selam verdikten sonra oturduğu yerde iki sevi seyidesi yaptı. 60 Süleyman oğlu Bekir bana şöyle rivayet etti. Ali Selatu vesselam gündüz namazlarından öğle yahut ikindi namazında iki rekatta selam verince Züshî Malein ya Resulallah namaz mı kısaldı yoksa unuttun mu dedi. Ali Selatu vesselam da ne namaz kısaldı kısaldı ne de unuttum deyince Züsh Şimaleyn Mutlaka bunun birisi oldu. Ya Resulullah dedi. Bunun üzerine Resulullah cemaate dönerek Zulyedeyin doğru mu söylüyor dedi. Onlar da evet ya Resulullah deyince aleyhissalatü vesselam kalan rekatları tamamlayıp sevih secdesi yaptıktan sonra selam verdi. 61 Ebu Seleme bin Abdurrahman'dan İmam Malik der ki namazda bir şeyin eksik yapıldığı durumunda sevih secdesi selamdan önce namazda bir ziyadenin yapıldığı durumlarda selamdan sonra yapılır dedi. 62 Yeseroğlu Ata Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etti. Hanginiz namazda 3 mü 4 mü kaç rekat kıldığı hususunda şüphelenirse bir rekat daha kılsın oturarak selam vermeden önce iki secde yapsın şayet son kıldığı 5. rekat olursa seviş secdesi onun çift yani 6 rekat yapar yok eğer 4 rekat olmuş ise seviş secdesi namazda vesvese vermek isteyen şeytanı çatlatır. 63. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah der ki, hanginiz namazda kaç rekat kıldığı hususunda şüphelenirse düşünsün, kanaatinin kuvvetli olduğu şekle göre namaz kılsın, sonra da oturuyorken iki seviş seyidesi yapsın. Yeser oğlu ata der ki, Amr bin As'ın oğlu Abdullah'a ve Kabul Ahbar'a namazı üç rekat mı yoksa, Dört ekme akıtını kıldığı hususunda şüphelenen kimsenin ne yapması gerektiğini sordum. İkisi de bir rekat daha kılsın sonra da oturuyorken iki secde daha yapsın dediler. Nafi der ki, Abdullah bin Ömer namazda unutan kimse ne yapmalı diye sorulduğunda zihnen araştırsın, kanaatinin kuvvetli olduğu şekle göre namazını kılsın diye cevap verdi. 65. Bu ceyne oğlu Abdullah şunlar anlattı. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bize namaz kıldırırken iki rekat kılınca tahiyete oturmadan kalktı, cemaatle kaldı. Namazını bitirince selam vermeden oturduğu yerde tekbir alarak sehiv secdesi yaptıktan sonra selam verdi. 66 bu Ceynul Abdullah radıyallahu anhum der ki Ali salat vesselam bize öğlen namazını kıldırıyordu. İki rekat kılınca oturmadan kalktı. Namazı bitirince sehiv secdesi yaptıktan sonra selam verdi. 67 Hazreti Ayşe'den Huzeyf Ebu Cehim Resulullah'a işlemeli zayıf bir elbise, zarif bir elbise hediye etti. O elbiseyle namaz kıldı. Namazı bitirince bu elbiseyi Ebu Cehim'e geri ver. Namazda gözüm nakışlarına takıldı. Neredeyse namazda huzurumu kaçıracaktı buyurdu. 68 Ur ve babası Hişam'dan Ali aleyhissalatü vesselam işlemeli zarif bir elbise giyindi. Daha sonra onu Ebu Cehim'e verdi. Ondan nakışsız kalın kumaştan yapılmış elbise aldı. Ebu Cehim niçin değiştirdin ya Resulullah deyince namazda gözüm nakışlarına takıldı buyurdu. 69 Ebu Bekir oğlu Abdullah anlatır. Ebu Talha el Ensari bahçesinde namaz kıldığı bir sırada karşısında bir güvercin uçtu. Hayvan şaşırmış gibi kaçacak bir yer ar arıyordu. Bu hal Ebu Talha'nın hoşuna giderek bir süre gözüyle kuşu takip etti. Daha sonra kendine geldi ama kaç rekat kıldığını bilemedi. Bunun üzerine Ebu Talha, bu bahçemde huzurum bozuldu diyerek Resulullah'ın yanına geldi ve Ya Resulullah, bahçem Allah için sadaka vakıf olsun, onu istediğin gibi kullan dedi. 70 Ebu Bekir oğlu Abdullah'dan Ensardan bir adam Ebu Talha Medine vadilerinden Kuf vadisindeki bahçesinde namaz kılıyordu. Meyvelerin olgunlaştığı bir zamanda ağaçlar başlarını dolduran hurma salkımlarını taşıyamıyordu. Bir ara Ebu Talha'nın gözleri ağaçlara takıldı ve meyveleri hoşuna gitti, daldı gitti. Daha sonra kendine geldi, bu sırada kaç rekat kıldığının farkına varamadı. Bunun üzerine Ebu Talha bu malım huzurumu bozuyor, beni namazımda oyaladı dedi. O sırada halife olan Hazreti Osman'ın huzuruna gitti, ona bu durumu anlattı ve bu bahçem sadaka, vakıf olsun dedi. Onu hayır yerlere sarf et dedi. Hazreti Osman da onu 50 bin dirheme sattı, parasını hayır yerlerde harcadı. Ondan sonra o bahçeye 50 binlik denildi. Sevi Secdesi Kitabı 1. Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu sizden biri namaza durunca şeytan yanına gelir onu şaşırtır kaç rekat kıldığını bilemez hanginiz böyle olursa oturduğu yerde seviş secdesi etsin 2. İmam Malik, Ali aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurdu rivayet edildi dinde bir hüküm koymam için bazen unuttururum unuturum yahut unuttururum 3. İmam Maliye şöyle İmam Malik şöyle rivayet eder bir adam Muhammed oğlu Kasım'a namazdan yanılıyorum Bu da bende çok oluyor deyince Kasım evhama kapılma namazda kararlı ol vesveseyi bırak yoksa namazı bitirinceye kadar şüphelenirsin namazı eksik kaldı sanırsın dedi. Cuma namazı kitabı 1 Ebu Ali aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim cuma günü cünüplükten gusül eder gibi gusül eder. İlk saatte de erken namaza giderse bir deve kurban etmiş gibi olur. İkinci saatte biraz geç giderse bir inek kurban etmiş gibi olur. Üçüncü saatte giden bir boynuzlu koç kurban etmiş gibi olur. Dördüncü saatte giden bir tavuk sadaka etmiş gibi olur. Beşinci saatte giden bir kimse... Bir yumurta sadaka etmiş gibi olur. İmam mündere çıkınca melekler gelip hutbeyi dinlerler. İki, Ebu Hureyre der ki, buluğ çağına giren herkese cuma günü cünüplükten kurtulmak için yaptığı gusül gibi gusül yapmak Abla. gerekir. Üç, Abdullah oğlu Salim anlatır. Cuma günü Hazreti Ömer hutbe okurken asaptan bir adam mescide girdi. Bunu gören Ömer, bu sa hangi saattir dedi adam ey müminlerin emiri pazardan döndüm ezanı duyunca hemen abdest alıp geldim deyince Ömer demek abdest alıp geldin halbuki Resulullah'ın cuma günü için gusül etmeyi buyurduğunu biliyordum dedi 4. Ebu Said el-Hudr'den Cuma günü gusül etmek buluğa eren her Müslümana vaciptir buyurdu 5. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah Resul-i Ekrem'in şöyle buyurduğunu rivayet etti biriniz cuma namazına gelirken usul etsin. 6 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam Cuma günü imam hutbe okurken yanında konuşan arkadaşına sus desen bile lagıv yapmış, boş konuşmuş olursun buyurdu. 7 Salebe bin Ebu Malik el-Kuraz anlatıyor. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında Cuma günü Ömer hutbeye çıkıncaya kadar sünnet namazı kılıyordu. Ömer minbere çıkıp müezzinler ezana başlayınca oturup konuşuyorduk. Müezzinler susup Ömer hutbe okumaya kalkışınca susuyorduk. Bizden hiç kimse konuşmuyordu. 8. Malik bin Ebu Amur rivayet eder. Osman bin Affan birçok defa hutbesinde şöyle derdi. Cuma günü imam hutbeye başlayınca susun, hutbeyi dinleyin. Susan kimse dinlemese de dinleyen kadar sevap kazanır. Namaza ikamet edilince safları düzeltin, omuzlarınız bir hazaya gelsin. Zira safların düzgün tutulması namazın tamamındandır. Hazreti Osman safları düzeltmek için vazifelendirdiği şahıslar gelip safların düzeltildiğini bildirmeden tekbir almazdı. 9- Nafi der ki Cuma günü imam hutbu okurken iki adam konuşuyordu. Abdullah bin Ömer bunları görünce çakıl taşı atmak suretiyle susmalar için onlara ihtarda bulundu. Bom İmam Maliye ulaştırmıştır. Ulaştırılmış ulaştırmam. İmam Maliye ulaşmıştır ki Cuma günü imam hutbe okurken bir adam aksırır. Yanında oturan Yerhamu kallah der ve bunun hükmünü Said bin El Müseyyeb'e sorar. Said hutbe okunurken caiz olmadığını söyler ve bir daha yapmazdır. 11 i̇bn Şihab der ki, Cuma namazının bir rekatına yetişen kimse bir rekat da kendi kılar. Böyle yapmak sünnettir. Yani Resulü eklem böyle emretmiştir. 12. İmam Malik der ki, Cuma günü imam hutbe okurken burnu kanayan kimse camiden çıkıp da İmam Cuma'yı kıldırdıktan sonra dönerse öğle namaz olarak dört rekatını kılar. 13. İmam Malik İbn-i Şihab'a. Ey müminler! Cuma günü namaza çağrıldığında Allah'ı zikreyle, zikreyle, zikre Cuma namazına koşun ayetini sordu. i̇bn Şihab da Ömer bin Attab'a ayeti Cuma günü namaza çağrıldığında Allah'ın zikrine namaza gidin şeklinde okurdu diye cevap verdi. İmam Malik der ki, Kur'an-ı Kerim'de geçen say kelimesi amel ve fiil manası da, manasındadır. Şu ayetlerde olduğu gibi. Dönünce yeryüzünde fesat çıkarmak için koşar çalışır. Bakara 205. Fakat Rabb'inin azabından korkarak koşup gelen Abese 89 sonra koşarak döndü. Naziat 22. Şüphesiz sayınız, amelleriniz ve çalışmalarınız çeşitlidir. Leyl 4. 14 İmam Malik der ki: Seferde olan imam cuma namazı kılınması gereken köyde ve kasabada konaklar, hutbeyi okur ve onlara cuma namazını kıldırırsa, o belde halkı ve diğerleri onunla beraber cumayı kılmış olurlar. 15. Ebu Hureyriden Ali sallallahu aleyhi ve sellem cuma gününün faziletini anlatarak buyurdular ki: "Cuma günü öyle bir an vardır ki Müslüman bir kimse o saatte namaz kılar, Allah'tan bir şey isterse Allah mutlaka istediği şeyi ona verir. Resul-i Ekrem eliyle o vaktin kısa bir sure olduğunu işaret etti. 16. Ebu Hüreyre'den. Tur-i Sina'ya gitmiştim. Orada Kabil Ahbar'a rastladım. Beraber oturduk bana Tevrat'tan anlattı. Ben de ona Resulullah'ın hadislerini anlattım ona söylediğim hadislerden biri de şuydu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür Adem o gün yaratıldı cennetten o gün çıkarıldı Tövbesi o gün kabul edildi, o gün öldü, kıyamette o gün kopacak. Cuma günü bütün hayvanlar şafaktan güneş doğuncaya kadar acaba kıyamet kopacak mı diye korkularından kulaklarını verir dinlerler. Yalnız cinlerle insanlar bundan gafil Cuma günü bir vakit vardır, Müslüman bir kimse o vakitte namazda olur. Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah dileğini verir. Kaap. O faziletli vakit senede bir gündür deyince hayır. Her cuma öyle bir vakit vardır ki dedim. Bunun üzerine Ka'ap Tevrat'ı okuyarak Resulullah Aleyhisselam doğru söylemiş dedi. Ebu Hureyre devam ederek der ki oradan ayrıldıktan sonra Basra bin Ebu Basra el Gıfari'ye rastladım. Bana nereden geliyorsun dedi. Ben de Tur'dan dedim. Bunu duyunca oraya gitmeden önce sana rastasaydım gitmezdin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki üç mescitten başka yere ziyaret maksadıyla sefer yapılmaz. Mescidi Haram'a bu mescidime ve İliya e, Kudüs mescidine yahut Beytil Makdis'e. Ebu Hire der ki daha sonra Abdullah bin Selam'a rastladım. Ona Kabul Ahbar'la buluştuğumu kendisine Cuma günündeki faziletli vakti söyleyince o vakit senenin bir gününde olur dediğini anlattım. Abdullah bin Selam Ka'ab yalan söylemiş dedi. Ben de Ka'ab'ın Tevrat'ı okuduktan sonra evet o hayırlı vakit her cuma günü vardır dediğini söyledim. Abdullah bin Selam Ka'ab doğru söylemiş dedikten sonra o vaktin hangisi olduğunu biliyorum dedi. Ona onun hangi vakit olduğunu bana söyle benden gizleme deyince Abdullah bin Selam o cuma gününün son vaktidir dedi. Ben de Nasıl cuma gününün son vaktinde Ali Selat ve selam Müslüman bir kimse namaz kılarak o vakitte bulunursa buyurdu. Dediğin vakitte ise namaz kılınmaz dedim. Bunun üzerine Abdullah bin Selam Resulullah oturup namazı bekleyen bir kimse namazı kılıncaya kadar namazda sayılır demedi mi dedi? Ben de evet dedim. O işte böyledir dedi. 17 Malik der ki Yahya bin Saîd'den Ali Selat ve selamın şu hadisini işittim. Sizden biri Cuma günleri, diğeri de sair günler için giymek üzere iki elbise edinseniz ne olur? 18. Ebu Hureyre'den Der ki, Cuma namazına gecikerek imam hutbeye çıktıktan sonra mescide gidip insanların omuzlarına basarak ön saflarına geçmeye çalışmanızdan namazı Zuhrul Harre'de Medine'nin dışında kılmanız daha hayırlıdır. 19. Utbe bin Mesud'un torunu Ubeydullah'dan Dahak bin Kays Numan bin Beşir'e Resulullah'ın Cuma günü Cuma suresini bitirdikten sonra hangi sureyi okuduğunu sordu. O da Hel-etake Hadis-ül suresini okudu derdi. 20 İmam Malik Safvan bin Süleym'den rivayet olunan özürsüz ve sebepsiz 3 kere Cuma namazını terk eden kimsenin Allah kalbini mühürler hadisi hakkında Resulullah'tan mı rivayet etti yoksa kendi görüşümüdür bilmiyorum dedi. 21. Cafer bin Muhammed babası Muhammed'den rivayet ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü iki hutbe okudu ve ikisi arasında oturdu buyurdu. Ramazan'daki namaz teravih kitabı. 1. Hazreti Ayşe anlattı. Bir gece Resulullah teravih namazını kıldı. Cemaat da beraberinde kıldı. İkinci gece yine kıldı. O gece cemaat çoğaldı. Daha sonra üçüncü veya dördüncü gece cemaat toplandı. Fakat Resulullah teravih kıldırmak için gitmedi. Sabah olunca gece toplandıklarını gördüm. Ama teravih namazının size farz kılınmasından korktuğum için çıkıp size teravih kıldırmadım buyurdu. Bu hadise Ramazan'da olmuştur. 2. Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü Vesselam kesin emir vermek sizin Ramazan'da teravih namazına teşvik ederek kim inanarak ve Allah'ın rızasına düşünerek Ramazan'ı ihya ederse geçmiş günahları affolunur buyurdu 3. Abdurrahman bin Abdülkari anlatır Ramazan'da Hazreti Ömer'le beraber mescide gittik cemaat dağınık vaziyette kimi kendi başına kimi birkaç kişilik cemaata imam olarak teravih kılıyorlardı bu vaziyeti gören Ömer Vallahi bunları bir imamın arkasında toplasam daha iyi olur dedi. Hemen Ubey bin Kağab'ı imam yaparak cemaatla kılmalarını emretti. Daha sonra başka bir gece onunla mescide gittim. Teravihi cemaatla kılıyorlardı. Bunun üzerine Ömer, bu ne güzel bidattır, yeniliktir. Sabaha karşı uyuyakalıp teheccüdü kaçırmanız, akşam geç vakte kadar uyanık kalıp sabah namazı kaçır sabah namazını kaçırmanızdan daha hayırlıdır dedi. İnsanlar akşam ibadetini uzatarak sabah erken kalkamıyorlardı. 4. sahip bin Yezid'den. Hazreti Ömer, Ubey bin Kab ve Temü Muttariye Ramazan geceleri cemaata imam olarak 11 rekat namaz kıldırmalarını emretti. İmam namazda ayet sayısı yüzü geçen sürelerden okuyor. Hatta uzun süre ayakta durmaya mecalimiz kalmıyor. Bastonlara dayanıyorduk. Namazdan ancak şafak yaklaşınca dönüyorduk. 5. Yezid bin Roman rivayet eder. Müslümanlar Hz. Ömer'in hilafeti zamanında Ramazan'da 23 rekat teravih namazı kılıyorlardı. Bu hadis zayıftır. 6. Araç rivayet eder. Ramazanda Müslümanlar kunut dualarında kafirlere beddua ediyorlardı. İmam Bakara suresini 8 rekat teravih namazında okuyordu. Geri kalan 12 rekatta bu sureyi okuduğu vakit cemaat imam Az okudu diye düşünüyorlardı. Bu da zayıf bir rivayettir. Yedi Abdullah bin bu Bekir'den Babam Ramazanda teravih namazından dönünce şafak atar korkusuyla hizmetçilere sahur yemeğini çabuk hazırlamalarını söylüyorduk derdi. Gece namazları Teheccüd kitabı. 1. Said bin Cübeyr yanındaki itimat ettiği bir adamdan o da Resul Ekrem'in zevcesi Hazreti Ayşe'den şu hadisi rivayet eder. Ali sallallahu ve selam buyurdu ki: Gece namaz kılmayı adet edinen kimse uyuya kalır da teheccüd namazına kalkamazsa Allah ona teheccüd sevabı yazar. Uyuması da sadaka sayılır. 2. Hazreti Ayşe'den Ali sallallahu ve selam geceleri teheccüd namazı kıldığında önünde yatıyordum. Ayaklarım secde yerine uzanırdı. Secde yaparken eliyle bana dokunur, ayağımı çeker, secdeden kalkınca uzatırdım. O zamanlar evlerde kandil yanmazdı. 3- Resulullah'ın zevcesi Hazreti Ayşe'den Ali aleyhissalatü vesselam namazda uy uyuklayanınız yatsın, uykusunu aldıktan sonra namazını kılsın. Zira uyuklayarak namaz kılan, belki de farkında olmadan istiğfar edeceği yerde kendine küfreder. 4. İsmail bin bin Ebu Hakim şöyle rivayet etti. Ali Aleyhisselatü Vesselam gece namazı kılan bir kadını işitince bu kimdir dedi. Ona Tuveyt'in kızı havladır. geceler uyumaz dediler. Resulullah Aleyhisselam bütün gece namaz kılmasını hoş görmedi. Hatta kızdığı yüzünden okundu. Daha sonra şöyle buyurdu. Siz ibadetten usanıp ayrılmadıkça allah Teala ecir ve sevabınızı kesmez. Kendinizi yorup usandırmadan devam edebileceğiniz şekilde amel edin. 5- Eslem'den. Ömer bin Hattab geceleri dilediği kadar namaz kılar. Sabaha karşı namaza kalkın, namaza kalkın diye ev halkını namaza kaldırır. Daha sonra şu ayeti okurdu. Ehline, ev halkına namaz kılmalarını emret. Sen de namaza devam et. Senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırıyoruz. Mutlu son takva sahiplerindendir. Taha 132. 6. Said bin el Müseyyep yatsı namazını kılmadan önce uyumak ve yatsı namazından sonra konuşmak mekruhtur derdi. 7. Abdullah bin Ömer der ki gece ve gündüz nafile namazlar ikişer ikişerdir. Her iki rekatta bir selam verilir. 8. Resulullah'ın zevcesi Hazreti Ayşe'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gece on bir rekat namaz kılardı Birini tek kılardı Namazı bitirince sağ tarafına yatardı hmm. Dokuz Abdurrahman bin Avf'un oğlu Ebu Selam eden, Resulullah'ın zevcesi Ayşe'ye Ramazanda Resulullah'ın Namazı nasıldı diye sordum O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ne Ramazanda ne de başka bir zaman Gece namazında On bir rekattan fazla kılmazdı hmm. Dört rekat kılar Güzelliğini ve uzunluğunu Sorma Sonra dört rekat, rekat kılar, güzelliğini ve uzunluğunu sorma, daha sonra üç rekat vitir namazı kılardı diye cevap verdi. Ayşe <gülüyor> radiyallahu anh'ım der ki Hazreti Peygamber'e ya Resulallah, vitiri kılmadan mı uyuyorsun dedim ya Ayşe. İmad ediniz her yer Gözlerim uyur ama kalbim uyumaz buyurdu. 10. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe'den. Aleyhisselatü Selam gece 13 rekat namaz kılardı. Daha sonra sabah namazının ezanını duyunca kıyamlarında kısa okuyarak 2 rekat sabah namazının sünnetini kılardı. 11. Abdullah bin Abbas anlatıyor. Bir gece Aleyhisselatü Selamın zevcesi teyzem Meymuni'nin yanında kaldım. Başımı Resulullah'ın yastığının kenarına koyarak yattım. Hazreti Peygamber uyudu. Gece yarısı olunca veya biraz önce yahut biraz sonra uyanıp oturdu. Eliyle gözlerini sildikten sonra Al-İmran suresinin son ayetlerini okudu. Daha sonra kalktı, asılı kırbadaki suyla ile abdest aldı. Öyle güzel abdest aldı ki sonra teheccüd namazını kıldı. İbn Abbas der ki ben de kalktım, onun yaptığı gibi yaptım. Sonra gidip yanına durdum. Resulullah Aleyhisselam sağ elini başıma koydu, sağ kulağımı ovdu, iki rekat namaz kıldı. Sonra iki rekat, sonra iki rekat, sonra iki rekat, sonra iki rekat, sonra iki rekat, sonra iki rekat kıldı. Daha sonra bir rekat kıldı ve yattı. Müezzin gelince kalkıp kıyamında kısa okuyarak iki rekat sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra çıktı, sabah namazını kıldırdı. 12. Zeyd bin Halid el-Cüheyn anlatıyor. Bir gece Resulullah Aleyhisselam teheccüd namazını gözetlemek kastıyla gittim. Kapısının eşiğine dayandım. Resulullah Aleyhisselam gece yarısı kalktı. Uzun uzun okuyarak iki rekat namaz kıldı. Sonra onlardan biraz daha kısa iki rekat kıldı. Sonra biraz daha az okuyarak iki rekat kıldı. Sonra biraz daha az okuyarak iki rekat kıldı sonra biraz daha az okuyarak 2 rekat kıldı. Sonra biraz daha okuyarak 2 rekat kıldı. Daha sonra 1 rekat kıldı. Tamamı 13 rekattır. Sabahın sünnetiyle. 13 Abdullah bin Ömer'den Ali salatu vesselam kendisinden gece namazını soran bir adama gece namazı ikişer ikişer kılınır. Şafak atmasından korktuğunuz vakit vitri tek rekat olarak kılınız buyurdu. 14 İbn Muhayriz anlatıyor. Kinane oğullarından Muhteci adında bir adam Şam'da Ebu Muhammed künyesiyle tanınan birinin vitir namazı vaciptir dediğini işitti. Muhteci der ki bunun üzerine Ubade bin Es-Samit'e gittim. Ona mescide giderken rastladım. Ebu Muhammed'in vitir namazı vaciptir dediğini anlattım. Ubade Ebu Muhammed yalan söylemiş. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam sabah Allah kullarına beş vakit namazı farz kıldı. Kim bunları kılarsa onu cennete girdireceğini Allah'ın fermanı yoktur. Dilerse onu azap eder, dilerse onu cennete giydirir, girdirir buyurdu. 15 Said bin Yesar anlatıyor. Mekke yolunda Abdullah bin Ömer'le beraber gidiyordum. Şafak yaklaşınca indim, vitir namazını kıldım. Abdullah'a ulaşınca bana neredeydin dedi. Ben de şafak atmasından korktum indim, vitir namazını kıldım dedim. Bunun üzerine Abdullah, Resulullah'a uymak istemez misin dedi. Ben evet vallahi uymak isterim dedim. Abdullah, Resulullah Aleyhisselam vitir namazını devesinin üzerinde kılardı dedi. 16. Said bin el-Müseyyep rivayet olundu. Ebu Bekir'e sıddık yatacağı vakit vitir namazını kılardı. Ömer bin el-Hattab ise vitir namazını gecenin sonunda seher vakti kılardı. Said bin el-Müseyyeb der ki ben yatağıma gireceğim vakit vitri kılar. 17 İmam Malik şu hadis. İmam Malik'e şu hadisi rivayet edildi. Bir adam Abdullah bin Ömer'e vitri namazı vacip midir diye sorunca Abdullah şüphesiz Resulullah Aleyhisselam ve Müslümanlar vitri namazını kıldılar dedi. Adam aynı soruyu tekrar tekrar sordu. Abdullah bin Ömer de her sorusunda Resulullah Aleyhisselam ve Müslümanlar vitri kıldılar diye cevap verdi. 18 Hazreti Ayşe der ki Şafak'tan önce teheccüd namazı vaktinde uyanamamasından korkan kimse vitir namazını yatmadan önce kılsın uyanabilen kimse vitir namazını tehir edip seher vakti kılsın. 19 Nafi der ki Mekke'de Abdullah bin Ömer radiyallahu anh'la beraberdim hava bulutluydu. Abdullah şafak atmasından korkarak bir rekat vitir namazı kıldı. Hava açıldıktan sonra erken olduğunu görünce bir rekat daha kılarak kıldı tek rekatı çiftledi. Sonra ikişer ikişer dört rekat daha kıldı. Şafak yaklaşınca hemen bir rekat vitir kıldı. 20. Nafi der ki Abdullah bin Ömer radiyallahu anhum vitir namazında iki rekatta selam verir. Hatta bazı istediklerini bildirir. Bir rekatta ayrı kılardı. 21. İbn Şihab der ki Saad bin Ebu Vakkas yatsıdan sonra bir rekat vitir kılardı. İmam Malik der ki bize göre böyle değildir. Fakat vitir namazının en azı üçtür. Bu İmam Malik'in kendi görüşü. 22. Abdullah bin, bin Ninar'dan rivayet olunur. Abdullah bin Ömer, akşam namazını gündüz namazlarının vitridir derdi. 23. Sahip bin Cübeyr anlatıyor. Abdullah bin Abbas uykusundan uyandı hizmetçisine. Bak insanlar ne yaptı dedi. O zaman Abdullah'ın gözleri alma olmuştu. Hizmetçi gidip döndükten sonra insanlar sabah namazından dağıldılar deyince, Abdullah bin Abbas vitir namazını kıldıktan sonra sabah namazını kıldı. 24. İmam Malik der ki Bana Abdullah bin Abbas, Ubade bin Es-Samit, El-Kasim bin Muhammed ve Abdullah bin Amr bin Rabihan'ın Vitir namazlarını şafak attıktan sonra kıldıkları rivayet edildi evet. 25. Abdullah bin Mesud der ki Sabah namazına kavmet edilirken de vitir namazı kılabilirim 26. Yahya bin Said rivayet eder Ubade bin Es-Samit imamlık yapıyordu. Bir gün sabah namazına gitti. Müezzin kavmet ederken Uba'da onu susturdu. Vitir namazını kıldıktan sonra sabah namazını kıldırdı. 27. Abdurrahman bin Ebul Kasım der ki Abdullah bin Amr bin Rabia'yı sabah namazının kavmetini işitirken yahut Şafak'tan sonra vitir namazını kıldırım derken işittim. 28. Kasım bin Muhammed der ki Şafak'tan sonra vitir namazı kılarım. 29. Resul-i Ekrem'in zevcesi Hafsa radiyallahu anh'un rivayet ediyor. Ali Aleyhissalatü vesselam müezzin sabah namazı ezanını okuyunca kâhmet edilmeden önce kısa okuyarak iki rekat sünnet kılardı. 30. Hazreti Ayşe der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının sünnetini o kadar hafif kılardı ki kendi kendime acaba Fatiha'yı okudum yoksa okumadım mı derdim. 31. Ebu Seleme bin Abdurrahman der ki Bir sabah namazında kavmeti işiten cemaattan bir kısmı sünnet kılmaya kalktılar. O sırada Resulullah Aleyhisselam çıka geldi. Bunları gelince iki namaz birden mi kılınıyor? İki namaz birden mi kılınıyor buyurdu. Bu sabahtan önceki iki rekat sabah namazındaydı. 32. Abdullah bin Ömer'den. Bir gün sabah namazının sünnetini kılamadı. Güneş doğduktan sonra iade etti. 33. Kasım bin Muhammed. Abdullah bin Ömer'in yaptığı gibi farzdan önce kılamadığı sabah namazının sünnetini güneş doğduktan sonra kıldı. Cemaatle namaz kitabı 1. Abdullah bin Ömer'den Ali ve vesselam cemaatle kılınan namaz yalnız kılınan 27 derece üstündür. 2. Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve selam şöyle buyurdu. Cemaatla kılınan namaz, yalnız kıldığınız namazdan 25 derece üstündür. 3. Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve selam şöyle buyurdu. Kudret ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim. içimden öyle geçiyor ki odun...